Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu aleyke ya seyid el evvelin ve el ve ida cemil enbiya'i ve'l mursalin ve ida cemil uluyai ve'lhamdülillahi rabbil alamin Hep beraber Allah'ın esmaül husnasını anlamaya çalışıyorduk. Allah'ın Rab ismini anlamaya çalışmıştık, kısaca. Bugün de Allah'ın Rahman ismini anlamaya çalışacağız inşallah. Allah'ın esmasını, isimlerini anlamaktaki gayemizi önce anlamamız gerekir. Allah'ın isimlerini öğrenirken neden öğreniyoruz? Öğrenirsek neyi kazanırız? Öğrenmezsek neyi kaybederiz? Önce onu anlamak gerekiyor. İnsan Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Dolayısıyla Allah'a halifelik yapabilmek için, Rabbini temsil edebilmek için ne yapmalıdır? Allah'ın isimlerini, el-esma-ül-hüsnâsını öğrenmesi lazım. O isimle isimlenmesi lazım. O ismin onda tecelli etmesi lazım. Yoksa Rabbini tanımamış olur, anlamamış olur, ona halife olmamış olur. Allah'ın Kur'an'ı indirmesinden gaye kendini kula tanıtmaktır, kulu kendisine tanıttırmaktır isimlerinin nasıl tecelli ettiğini, o isimlerle nasıl isimlenmesi gerektiğini anlatmış desek doğru olur. Yani Esma'yı anlamak demek, Kur'an'ı anlamak demektir, Allah'ı anlamak demektir, kendimizi anlayıp tanımak demektir. hadiste Resulullah Efendimiz buyurmuştu Allah'ın 99 ismi vardır kim onları ehsa ederse sayarsa onları tahsil ederse o isimler onda ahlaka dönüşürse o cennete girer buyurdu hatta o isimlerden dedi. O isimlerden bir tanesi yani. Bir tanesini tahsil ederse o cennete girer dedi. Biz de isimleri tahsil etmek için bu sohbeti, bu dersi onun için yapıyoruz. Arkadaşlar aynı zamanda dersi dinlerken, sohbeti dinlerken, esmayı anlamaya çalışırken, bilmeli ki ibadet harindedirler. Allah ne buyuruyor ayet-i kerimede? Orta namazına dikkat edin buyurdu. Orta namazı. Demek ki bir de, namazın dışında, beş vaktin dışında, bir de orta namazı var. O orta namazı, diğer, bütün beş vaktin dışındaki, o aradaki, ortadaki Allah'ın huzurunda duruştur. Biri eğer Allah'ın hesabını yaparak bir iş yapıyorsa, o ibadettedir. Ne işi yaparsa yapsın, ister çalışsın, ister dolaşsın, ister yemek yesin, ister konuşsun, ister dinlesin. Eğer Allah'ın hesabını yapıp Allah'ın huzurunda durmuşsa, o namazdadır, orta namazındadır. Onun için arkadaşlar namazda olduklarını, ibadette olduklarını bilerek dinlemeleri gerekir. Nasıl namazda Allah'ın huzurunda durmak gerekiyorsa, Allah için öğrenirken, Allah'ın esmasını, sıfatlarını öğrenirken, evet, huzurda durmak gerekir. başka türlü durmak ona yakışmaz zaten. Önce Allah'ın Rahman ismiyle ilgili ayetleri okuyacağız. Sonra hep beraber anlamaya çalışacağız inşallah. Allah'ın sıfatları arasında el-esmâul husna arasında bir tek Allah'ın Rahman ismi Allah isminin yerine kullanılır. Allah kullanıyor yani. Bir tek Rahman ismini kullanıyor. Yani bağımsız olarak diğer isimler kullanılmaz ama bağımsız olarak Rahman ismi Allah'ın Allah ismi yerine kullanılır. Mesela Allah Rahim'dir diyoruz, diyebiliyoruz. Allah Kerim'dir diyebiliyoruz. Ama Kerim Allah'tır diyemiyoruz. Kerimi Allah ismine izafe etmek lazım, ona bağlamak lazım. Ama bağımsız olarak Rahman diyebiliyoruz. Çünkü Allah zatı için sıfatlarından bir tek Rahman ismini zatına isim olarak izafe etti. Allah'ın bir tek ismi Allah'tır ama Rahman ismi de Rahman sıfatını da Allah'ın ismi yerine kullanılabilir. Çünkü Allah öyle kullandı. Yani kulum beni bilmek, beni tanımak mı istiyor? O Rahman'dır. Bir tek Rahman ismini söyleyebiliyorsun, başka hiçbir ismi söyleyemiyorsun. Diğer bütün isimlerin kula verilmesi, mahlukata verilmesi caizdir. Bir tek Allah'ın Rahman ismi hiçbir kula verilmez. Çünkü Allah yerine kullanılan ismidir. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Er-Rahman. Bu Rahman suresidir. Er-Rahman. Allah. Rahman ismini anlatacak. Onun için başlarken Rahman kimdir? Rahman kim midir? Rahman'ı tanımak mı istiyorsun? Rahman odur ki, Er-Rahman, Alleme'l-Kur'an, Kur'an'ı talim ettirendir. Kur'an'ı öğretendir. kalekel insan, insanı yaratandır. Evet. Kur'an'ı o talim ettirdi, insanı o yarattı. Alleme'l-Beyan, beyanı o öğretti konuşmayı anlatmayı kendini anlatmayı o öğretti Evet Rahman odur ki eşhem su'l kameru bi husman. Güneş ve ay o rahmanun koyduğu hesapla hareket ederler. Ve necmu ve şecru yescudun. Otlar da, ağaçlar da, yıldızlar da ona secde ederler. Ve sema rafaaha ve vada'al mizan. o yükseltti mizanı, o koydu. El la ta'tru mizan. Tartıda mizanda haddi aşmayın. Ve aqimul vezne bil Evet, o vezni, tartıyı, ölçüyü adaletle tutun. Ve la tuksirul mizan. Tartıda mizanda eksiklik yapmayın. Onu eksik bırakmayın eksik tartmayın, eksik ölçmeyin, vel erde ve de'aha lil ena. O, yeryüzünü mahlukat için yaratmış. Evet. Bundan sonra Allah, yeryüzündeki nimetleri anlatıyor. Evet, sonra sonra ve ve reha o samanlı hububatları ve hoş kokulu çiçekleri o yer yüzünde bitirdi yeşertti febi ayi ala'i rabbikum hal böyleyken siz Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlarsınız diye soruyor Allah bu ayet sık sık tekrar olarak gelir tebiayı bir kuma tükezivan Öyleyse Rabbinizin hangi nimetini yananlarsınız bu nimetlerin hepsi de Rahman olan Allah'tandır rahmandandır Evet Allah Rahman Kuran'ı öğretti ve insanı yarattı insanın mayası Kur'andır Allah'ın Vahyidir. Allah Hazreti İsa için O Allah'ın kelimesidir dedi O Allah'ın kendinden ruh nefretiyidir dedi kelime ile ruh aynidir kelam Allah'ın kelimesi kul ruh itibariyle Allah'ın kelimesidir Kur'an gibi. Bununla beraber Allah Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı. أَلَّمَهُ الْبَيَانِ Ona beyanı talim ettirdi. O öğrettiği Kur'an'ı üzerinde yaşayıp göstermeyi ona öğretti. Talim ettirdi. Allah'ın öğrettiği Kur'an ise bunu nasıl anlamak gerekiyor? Allah ruhundan nef ettim buyurduğunda Allah onu esmasının bilgisine sahip kıldı demektir. Allah'ın bütün isimleri, bütün isimler derken Kur'an'daki bütün isimler 99 isim. Allah'ın Kur'an'daki 99 ismi onun üzerinde tecelli etmiştir. Onun ruhunda bu isimler mevcut. Yalnız bunların kemale ermesi lazım. Nasıl ki çocuk olarak dünyaya geliyorsa, sonra büyüyüp olgunlaşıyor, kemale eriyorsa, evet, ruh itibariyle de Allah o kamil olsun diye evet, dünyaya göndermiş, ona sahneyi hazırlamış. Hadi şimdi kemale er. Bu isimleri üzerinde göster, bu isimleri üzerinde gösterdikçe kemale ereceksin. Allah'a harife olacaksın. Allah'ın isimleriyle kulda tecelli eden Allah'ın isimleri birbirinden farklıdır. Allah ile kul arasındaki fark neyse, Allah'taki isimlerle kuldaki tecelli eden isimler öyledir. Yani kuldaki isimlerle Allah'ın isimleri, Allah'ta tecelli eden isimler arasındaki fark, kul ile Allah arasındaki fark kadardır. Yoksa kul kendinde bir ismi görüp, yaşayıp, tadıp, işte Allah böyledir diyemez. İkisi arasında, kul ile Allah arasında iki kadar fark vardır. Yani ben işte rahmeti biliyorum, rahmet ediyorum ya da ben ilim sahibiyim, biliyorum, Allah da alimdir. Evet, ben anladım demek büyük bir yanlış olur. Bu küfür olur hatta. Nasıl anlaması gerekir? Kul ile Allah arasındaki fark kadar fark vardır. Kulun üzerinde tecelli eden isimle Allah'ım, Allah'tan tecelli eden isim arasındaki farktır bu. Neden öyledir mesela? Nasıl öyledir? Nasıl anlamamız gerekir? Allah'ım fiilleri, Esmasından tecelli ediyor, isimlerinden tecelli ediyor. Yani Allah rahmandır, rahman olduğu için evet, rahmet ediyor. Ama kulun üzerinde tecelli eden rahmet böyle değildir. Kuldaki bunun tam tersi nedir? Kul rahmet ettikçe o rahman tecellisini kazanır, alır. Rahmet ettikçe, rahmet ettiği kadarıyla onu kazanır. Kulda önce fiil gelir, fiil ona ismi kazandırır. Allah'ın isimleri Allah'ta tam tersinedir. Allah Rahman'dır. Rahman olduğu için, Rahman fiiliyle tecelli eder. Yani biri isimden fiile, kulunki ise fiilden isme doğru gider birbirinin tersidir. Çünkü Allah zatıyla Rahmandır. Bu bu Rahman oluşu, bu Rahman tecellisini kazanması gerekir. Kazanırken önce amelini ortaya koyar, fiilini ortaya koyar, ondan sonra bunu kazanır. Eğer anlaşılmayan bir şey olursa, arkadaşlar soru olarak onu sorarsa, sonra onu biraz daha açarız. İnşallah anlaşılır. Başta da daha önce de söylemiştim. Anlaşılmayan bir kelime söylemek istemiyoruz. Söylediklerimizin anlaşılmasını istiyoruz. Hem de her seviyedeki insanın anlamasını istiyoruz. Yoksa sadece işi bilenler, arimler anlasın değil. Herkesin Rabbini tanıması gerekir çünkü. Eğer söylediklerim anlaşılmazsa o zaman anlatamamışım demektir. Bu durumda arkadaşların ne yapması lazım? Bize yardımcı olması lazım sorularıyla. Evet. Allah ona beyanı öğretti. Evet. Allah'ın Kur'an'ı öğretmesi öğretip insanı yaratması zatıyla sıfatıyla isimleriyle ona tecelli etmesi demektir. Allah'ın isimleri Kur'an'mış. Sonra ona beyani talim etti, beyanı öğretti. Yani Allah'ın isimlerini üzerinde göstermeyi ona öğretti, talim ettirdi. İmtihan bu demektir zaten. İmtihan, Allah'ın isimlerini üzerimizde gösterelim diye Allah bizi imtihana tabi tutuyor. Her imtihani kazandıkça Allah'ın bizi tabi tuttuğu o imtihanda hangi ismiyle tecelli edecekse, onu yaptığımızda Allah o ismiyle bize tecelli eder. Yani, Allah bizi imtihana tabi tuttu. rahmet etmemiz gereken bir durum vardır. Eğer kendimizdeki o rahmet tecellisiyle, o kula, o duruma rahmetle muamele edersek, Allah da bize Rahman ismiyle tecelli eder. Biz Allah'ın Rahman ismini kazanmış oluruz. Bizim sevap dediğimiz ödül. Sevap demek ödül demektir. Bizim ödül dediğimiz şey neymiş? Allah'ın isminin tecellisiymiş. Yani biz fiili işledikçe esmayı kazanıyoruz. Esma-ül Hüsna'yı kazanıyoruz. Kul, mesela biri cahildir. Ona öğretecek. Öğretmeye çalıştığında hangi isim tecelli eder? Allah'ın alim ismi. O öğretmeye çalıştıkça, çalışınca Allah da alim ismiyle ona tecelli eder. Yani fiili ona esma olarak geri döner. Allemehul evet. beyan işte buydu. Allah ona beyanı talim etti. Bu ismi üzerinde nasıl göstereceğini öğretti. Allah Arap Suresi 156. ayette buyuruyor ve rahmeti, vasiyat, kulle şey. Benim rahmetim her şeyden geniştir, genişliğiyle her şeyi içine almıştır. Evet, rahmetim hangi isimden tecelli ediyor bu rahmet? Allah'ın Rahman isminden. ''Rahman ismi bütün her şeyi, bütün varlığı, bütün mahlukatı kuşatmıştır.'' buyurdu. Eğer Allah'ın rahmeti, bütün varlığı, bütün mahlukatı kuşatmışsa, sadece mahlukat değil, her şey. Yani siz yaşarken hayatta neyi yaşarsanız yaşayın, o benim rahmetimin içindedir.'' dedi. o zaman hiçbir anda Allah'ın rahmetinin dışında değiliz. Evet. İsra Suresi 110. ayette buyuruyor. Kul id'ullah de ki Allah'a dua edin. Allah'ı davet edin. Evid Rahman Ya da Rahman'a dua edin. Rahmani davet edin. İster Allah deyin, ister Rahman deyin. Eyn ma ted'u hangisiyle dua ederseniz edin. Hangi isimle Allah'ı davet ederseniz edin. Felehul esmaul husna. En güzel isimler onundur. Allah'ındır. Bu durumda Allah diyebiliyorsun, bir de Rahman diyebiliyorsun. Başka bir isimle Allah'ı isimlendiremiyorsun. Diğer esma-ül Allah'ın sıfatlarıdır. Rahman ismi de Allah'ın sıfatıdır ama Allah'ın ismine isim olmuş sıfatıdır. Bir de Taha suresinden bir ayet okuyacağız. Taha ma enzelna aleyke el li-teşka Allah biz bu Kur'an'ı sen meşakat çekesin diye sana indirmedik. İlla tezkireten limen yakşa. Ancak Allah'tan haşyet duyan kimseleri için zikir olsun diye nasihat öğüt olsun diye indirdik tenzilen bin mene halakal erde ve semawati ve ula arzi ve semavati yaratan Allah'tan peyderpey indirilmiş olan kitaptır bu Kur'an Er-Rahmanu alel arşis teva. Rahman arşa istiva etmiştir. Evet. Rahman arşa istiva etmiştir. Lehu ma semavati ve mafil fil -erd. Semalarda, yerde, her ne varsa. Ve ma beynehuma, ikisinin arasında ne varsa. Ve ma tehtes serah. Toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur. Arş her şeyi kaplamıştır çünkü, ihata etmiştir. Allah, Rahman arşa istiva etmiştir buyurdu. Allah arşa istiva etmiştir demedi, Rahman arşa istiva etmiştir dedi. Allah Rahman ismiyle arşa tecelli etmiş bütün yeri göğü ikisi arasındakini yerin dibindekini her ne varsa dedi hepsini hepsi Allah'ındır ve hepsinde hüküm itibariyle Rahman isminin tecellisiyle hükmeder dedi. Evet, bir de ne buyuruyordu? Ketebe ala nefsihi rahmet. Allah rahmeti zatına yazmıştır. Allah rahmeti zatına farz kılmıştır. Neden? Çünkü o rahmandır. Evet, birkaç tane ayet okuduk ki bundan sonra anlattıklarımız bu ayetlerin tefsiri olsun. Bu ayetler anlaşılsın. Burada bir şey anlatırken ya Allah'ın ayetlerini anlatıyoruz, ya Resulullah Efendimiz'in hayatından, sünnetten anlatıyoruz, ya hadis anlatıyoruz, ama arkadaşlar hep beraber ders gördüğümüz için her birinin ilim seviyesi, akıl seviyesi, anlayış seviyesi mutlaka farklı farklıdır. Mesela bir okula gidildiğinde birinci, ikinci, üçüncü, beşinci sınıf diye ayrılıyor ama burada öyle bir şey yoktur. Aynı şekilde Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın metodu da böyleydi. Bütün sahabeyi Darül Erkam'da eğitirken hepsini birden eğitiyordu. Ama Mescid-i Nebevi'de, Medine'de eğitirken sadece bir bölümü ayırmıştı. Evet. Sufe bölümünü orada özel olarak irşad vazifesi verecek, onları başka memleketlere imam olarak gönderecek sahabeyi yetiştiriyordu. Eğer öğrenenler her seviyeden insansa, bu durumda kim onlara konuşuyorsa, hepsinin seviyesine birden inmesi gerekir, seviyelerinde durması gerekir ki hepsi birden anlasın. Bunu en güzel yapan kimdir? Elbette ki onları yaratandır, Allah'tır. Allah konuşuyorsa. Her seviyeden konuşuyor demektir. Her seviyedeki insan onu anlıyor ve her seviyedeki insan ondan öğreniyor demektir. Ama Kur'an'a baktığımızda bir ahireti anlatır, bir dünyayı anlatır, bir cehennemi anlatır, bir herhangi bir farzi, namazı anlatır, zekati anlatır. Bir de bakarsın başka bir yerden başka bir şey anlattı. Çünkü Allah hayatı anlatıyor. Hayatın içinden anlatıyor. Hayatı yaşarken ne lazım ne gerekliyse onu anlatıyor. Çünkü o Rahman'dır. Hz. Ayşe annemiz buyurmuştu. Eğer Allah Kur'an'ı bütünüyle birden indirmiş olsaydı, tedrici olarak değil de birden indirseydi, Sahabe gerçekten onu yapamayabilirdi. Yapamayabilirdi değil, yapamazdı, beceremezdi. Güçleri yetmezdi yani. Allah'ın esmasını anlatırken, sanki böyle farklı farklı şeyler anlatıyormuşuz gibi olabilir. Arkadaşlar bunu dinlerken, baştan sona anlattıklarımız bir cümledir, baştan sona birbirinden ayrılmaz, kesintisiz bir cümledir. Ama her biri aynı zamanda bağımsız bir bölüm, bağımsız bir cümledir. Eğer böyle bölüm bölüm anlarsa, bu anlamak yeterli olmayabilir. Ama baştan sona dinlerse, o baştan sona tek bir cümledir. Hepsi birbirine bağlı bir cümledir. Çünkü Allah'ın ismini anlatıyoruz. Anlattıklarımız Allah'ın vasfi, Allah'ın sıfatıdır, anlaşılsın diye anlatıyoruz. Onun için parça parça, bölüm bölüm anlatıyoruz. Evet, Allah'ın Rahman ismini önce nereden öğrenmemiz gerekiyor? Allah'ın zati hakkında bütünüyle tenzih gerekir. Yani akıl oraya ulaşamaz, Allah'ın zati hakkında tefekkür edilemez. Bütünüyle tam bir tenzih vardır orada. Kul Allah'ın zatını anlamaya kalkışırsa haddini aşmış, saygısızlık yapmış olur. Aklından zoru var demektir. Yaratılmış bir mahluk kendi yaratanını anlayamaz çünkü. Ama iş Allah'ın isimlerine gelince, Esma-ül Hüsna'ya gelince bütünüyle tam bir teşbih gerekir. Yani örneklendirmek gerekir onu göstermek gerekir tam bir teşbih bu durumda kul ne yapmış olur tenzih ile teşbih arasında durmuş olur demiştim bir daha söyleyeyim Allah'ın isimlerini Esma-ül Hüsna'yı önce Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın üzerinden anlayacağız onun üzerinden teşbih edeceğiz teşbih demek benzetme demekti Allah'ın isimlerinde, sıfatlarında benzetme yapıp anlamaya çalışacağız. Benzetme yapmadan akıl onu anlamaz çünkü. Benzetme yapılmadan, teşbih yapılmadan anlaşılmaz Allah'ın isimleri, sıfatları. Hiçbir şeyi anlayamaz, teşbih yapılmadan. Allah Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam için ne buyurdu? وَمَا اَرْسَلْنَاكَ rahmeten lil لِلْعَالَمِينَ ben seni alemlere rahmet olasın diye gönderdim. Allah kendisi için ne buyurdu? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamd, övme ve övülme alemlerin Rabbi olan Allah içindir, Allah'a aittir. Alemlerin Rabbi. Resulullah Efendimiz alemlere rahmet. Allah rahmetini onunla ne yapıyor? Saçıyor, tecelli ediyor. Alemlere rahmettir. Bir de Allah onun için ne buyurdu? Rauf ve Rahim dedi. O müminler için Rauf ve Rahim'dir dedi. Rahim oluşu, müminlere Rahim oluşu başka, alemlere rahmet oluşu başkadır. Biri Rahman isminin tecellisi, müminlere Rahim oluşu Rahim isminin tecellisidir. Allah'ın Rahim ismini anlatırken, müminlere nasıl Rauf ve Rahim'dir, onu anlatacağız inşallah. Alemlere karşı nasıl rahmet olmuş, yani Allah'ın Rahman ismi ondan nasıl tecelli etmiş, öyle bakmamız lazım. Öyle bakacağız ki Allah'ın Rahman ismini anlayalım. Allah'ın Rahman ismi bütün alemler için tecelli etmiş. Allah bütün alemlere Rahmandır. Arşa istiva etmiş, rahmeti, Rahman isminin tecellisi bütün mahlukati içine almıştır. Mümin olsun, kafir olsun, canlı olsun, cansız olsun, bütün varlıklar için Allah'ın Rahman ismi tecelli etmiştir. Kendi rahmetinden yaratmıştır. Rahman ismi hangi ismin içine girer? Allah'ın Vedud isminin içine girer. Allah seviyor rahmetiyle yaratıyor, rahmetiyle muamele ediyor. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, evet, alemlere rahmetti, Rahman ismiyle, Allah'ın kendisindeki Rahman ismiyle rahmetti alemlere. Öyle ki bütün insanlar için cenneti istedi. Bütün insanlar için Allah'ın rahmetini istedi. Kendisini taşlayanlara bile, kendisine zulmedenlere, kendisine hakaret edenlere neyi istedi? Cenneti istedi. Kendisini öldürmeye kast edip savaşanlara bile elini açıp dua ederken ne dedi? Ya Rabbi onlar bilmiyorlar. Onlar seni beni bilmiyorlar ya Rabbi. Sen onlara rahmet et, sen onlara hidayet ver ya Rabbi dedi. Alemlere rahmet. Bu Allah'ın Rahman isminin tecellisidir. Kafire bile ne yapıyor? Rahmet ediyor. Bu ondaki Allah'ın Rahman isminin tecellisidir. Müminlere Rauf ve Rahim oluşu ayrı. O zaman, Esma'yı zaten onun için öğreniyoruz. Allah'ın Rahman ismi bizde nasıl tecelli etmelidir? Nasıl olsa, bizde Allah'ın Rahman ismi tecelli etmiştir ya da eğer bizde Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın söylediğini söyleyebiliyorsak ya da onun söylediğini söyleyebildiğimiz kadarıyla Allah'ın Rahman ismi bizde tecelli etmiş olur sadece müminlere değil bunu laf ile söylemek yetmiyor bu eğer bir kulda Allah'ın ismi tecelli etmişse bu onun gönlünden geliyor. O zaten öyledir. Yani fiili Rahman değil. Onun gönlünde tecelli eden o gönül hali Rahmandır. Allah'ın Rahman isminin nuru onda tecelli etmiş çünkü. Ne kadar Resulullah Efendimize benzediyse, herkesin cennete gitmesi için çaba gayret sarfettiyse İnsanlar ona zulmettiği halde, hakaret ettiği halde onların arkasından elini açıp Ya Rabbi onlar bilmiyor. Sen onları affet, sen onları mağfiret et, sen onlara rahmet et diyorsa evet. Allah'ın Rahman ismi onda tecelli etmiştir. Yoksa içinde sürekli beddua ediyorsa biri kendisine en ufak bir Yanlış yapsa, saygısızlığa bulunsa, hemen onun herak olmasını istiyorsa, kaybetmesini istiyorsa, o Allah'ın Rahman isminden nasibini almamış demektir. Aynı şekilde Allah'ın Rahim ismi tecelli edince nasıl olur? Cennete giderken, Allah'ın rızasını kazanırken, Allah'a dostluğu kazanırken ona yardım eder. Bunu Allah'ın Rahim isminde açacağız inşallah. Eğer kendisine sıkıntı verenlere bile rahmet diliyorsa Allah'ın Rahman ismi, Rahim ismi dileyebildiği kadarıyla tecelli etmiştir. Değilse, değilse nasibini almamıştır. Onun içinde her işe başlanırken ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah Efendimiz buyuruyordu. Aleyhissalatu vesselam bir iş ki Bismillahirrahmanirrahim'le başlamıyorsa o iş evterdir dedi. O iş güdüktür dedi. Sonu kesiktir dedi. O anda biraz sanki içinde rahmet varmış gibi, fayda varmış gibi görünür ama sonu kesiktir dedi. Kesilir o. Bütün işler böyledir. Başlarken evet. Allah'ın Rahman ve Rahim ismini zikretmemiz gerekir. Bunu zikreden kul aslında ne demiş olur? Ben Allah'ın Rahman ve Rahim isminin tecellisiyle bunu yapıyorum. Ben bunu rahmetle yapıyorum. Ben bunu Allah'ın rahmetine sarılarak yapıyorum. Ben bu işi insanlar merhamet görsün diye, Allah'ın rahmetine ersin diye yapıyorum. Deyip o işi yapar. Eğer Bismillahirrahmanirrahim dediyse böyle niyet etmiş demektir. Böyle olunca ne olur? İşte böyle olunca o epter olmaz. O akmaya devam eder. Sen o işi orada yaparsın, o iş... Doğurmaya devam eder. Yani sen o işten Allah'ın Rahman isminin tecellisini almaya devam edersin. O güzel işten dolayı. Bismillahirrahmanirrahim deyip başladığından dolayı. Hadis-i Şerif'te Resulullah Efendimiz buyuruyor ki bu hadis, bu hadisi hem Buhari rivayet ediyor hem de Müslim rivayet ediyor. Buyurdu ki Allah insanı Rahman suretinde yarattı. Hem Buhari'nin hem de Müslim'in hadisidir bu. Allah insanı Rahman'ın suretinde yarattı. Rahman suretinde. O zaman insan aslında Allah'ın rahmetinden ibaretmiş. Onun kazanması kendi kendisi olmasıymış, rahman olmasıymış. Kaybetmesi de o kendindeki özelliği kaybetmesiymiş, fıtratının bozulmasıymış. Eğer Allah onu rahman suretinde yarattıysa, onun her şeyi rahmettir yani. Onun hakikati böyledir. Ama kendi kendisinden, Allah'ın kendisine tecelli ettiği o Rahman isminden mahrum kalırsa ne olur? Zalim olur. Önce kendine zulmetmiştir. Önce kendisi için zalim olmuştur. Onunla muhatap olanlar da zulme uğrar, mazlum konumuna düşer. O sürekli kendine zulm ettiği için başkalarına da zulmeder. eder. Allah rahmeti zatına farz kılmış. buyurdu. Eğer Allah rahmeti zatına farz kılmışsa, yazmışsa onu, onu insana da yazmıştır. İnsan için de yazmıştır. Rahman suretinde yarattığı insan için de onu farz kılmış ve onu ona yazmıştır. Söyledim. Önce kendine rahmet ediyor. Allah mahlukata Rahman ismiyle muamele ederken hiçbir karşılık istemez, hiçbir karşılık beklemez. Kulü için istediği karşılık kulu içindir. Kul kazansın diyedir. Ama insanın rahmeti böyle değildir. Tam tersinedir. Allah bir karşılık beklemez ama kul bir karşılık bekler, beklemelidir. O karşılığı beklemek, kulun hakkıdır. Bir kul, Allah'ın kullarına veya mahlukata rahmetiyle, Allah'ın kendisindeki tecelli eden rahmetiyle muamele ettiğinde, önce neyi kazanır? Önce, Allah'ın Rahman isminin tecellisini kazanır. O kul, o Allah'ın Rahman isminin tecellisiyle, ondaki rahmet, Rahman ismi kemale ermeye başlar. Bu kemalata kadar böyle devam eder. Eğer onun böyle bir hesabı yoksa, Allah ayet-i kerimede buyuruyordu ki, müminleri tarif ederken onlar ruhlarındaki cömertliği kemale erdirmek için, onu artırıp kemale erdirmek için infak ederler dedi. Eğer biri cimri ise o cimrilikten kurtulmak için Allah'ın Kerim isminin tecellisini almak için ne yapmalıdır? İkram etmelidir. İkram ettikçe Allah öyle buyurdu. Ondaki Allah'ın Kerim ismi kemale ermeye, artmaya, kemale ermeye başlar. Verince ancak bu gerçekleşir. Yoksa düşününce işte ben düşüneyim, ben cömert olmalıyım. Allah Kerim'dir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Cömert insan Allah'a yakın, Resulüne yakın, cennete yakındır. Cömert insan, kerim insan, cimri insan Allah'tan uzak, Peygamber'den uzak, cennetten uzaktır. O cehenneme yakın, şeytana yakındır dedi. Cimrilik. Allah'ın kerim ismi olmayınca cimri olur. O cimrilikten kurtulmak için ne yapması gerekiyormuş? Allah öğretiyor. Onlar ruhlarındaki cömertliği, kerimliği arttırmak için, kemale erdirmek için infak ederler. Allah yolunda sarf ederler dedi. Demek ki Allah'ın bir isminin tecellisini alabilmek için, onun karşılığı neyse onu yapman lazım. Evet. Eğer Allah'ın Rahman ismi bizde tecelli etsin istiyorsak ne yapmamız lazım? Allah'ın kullarına, mahlukata rahmet etmemiz lazım ki Allah'ın Rahman ismi bizde tecelli etsin. Birinin niyeti böyle değilse, böyle niyet etmemişse, böyle istemiyorsa ne yapar? Rahmet edebilir mi? Elbette ki. Birine merhamet ederken ondan yine bir karşılık bekler. Kulun yaptığı bütün fiiller karş, mutlaka karşılıklıdır. Ondan karşılık bekler. Ya Allah'tan ya da insanlardan, başka şeylerden. Birine rahmet eder, merhamet eder. O da bana ben dara düştüğümde merhamet etsin der. Ya da insanlar bu ne merhametli insandır desinler diye onu yapar. Beni övsün diye yapar. Onun niyeti Allah'ın hangi ismi ise ona göre kazanır. Karşılığını Allah'tan değil, kullarından bekliyorsa, Allah kullarından o ikramı ona yapar, o da karşılığını alır, almış olur. Herkes hayatını neyi kazanmak için yaşadığına bakmalıdır. Gayesi Hazreti insan mı olmaktır, yoksa sadece dünya hayatında rahat etsin, övülsün, sevilsin diye mi yaşıyor? Evet. Rahman Arş'a istiva etmiştir buyurdu. Bu bütün kainattaki, varlıktaki arştı. Sonra gökte, yerde ne varsa onundur. İkisi arasında ne varsa hepsi onundur. Yerin dibinde ne varsa hepsi onundur dedi. Evet. Allah Arş'a istiva etmiştir. Rahmetiyle bütün varlığı varlıkta tutup idare ediyor. Bir de insanın gönül arşi vardır, gönül arşi. İnsan bir kainat, Allah bütün kainata nasıl bir muamelede bulunuyorsa, bir insana da öyle muamelede bulunur. Onun için ayet-i kerimede buyurdu ki, kim bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Bir insanı öldürürse bütün insanlığı öldürmüş gibidir. İnsanın gönlünde, mesela zahiri olarak kalpte yedi bölüm, yedi tane oda vardır kalpte. Onu böyle ikiye böldüğünde, bir hayvanın kalbini de böyle ikiye böldüğünde yedi tane ayrı ayrı oda vardır. İnsanın nasıl zahiri kalbinde böyle yedi tane odası varsa, bir de onun manevi kalbi var. Ona maneviyat diyoruz. Ya da ona ruhun bir hali diyoruz. Tabi ki ruhu bilmeyenler, tanımayanlar, anlamayanlar, kendine göre mutlaka bir şeyler hayal eder, ona göre anlatır. Allah buyurdu ki ayet-i kerimede, Allah size sana ruhtan soruyorlar. Bu konuda Allah size, Pek az bir bilgi vermiştir dedi. O konudaki ruh hakkındaki bilginiz pek azdır dedi. Allah'ın bildirdiği kadarıyla anlamaya çalışacağız o zaman. O az bilgiyi anlamaya çalışacağız. Ama galiba düzeltmem gerekir. Az bir bilgiyle değil, tam bir bilgiyle söyleyeceğim onu. Yoksa doğru olmaz. Ruh bütünüyle ruhun görmesi, işitmesi, bilmesi, anlaması diye ya da kalp gözü, kalp kulağı diyoruz. Bunlar hepsi de anlaşasın diye söylenen sözlerdir. Ruh bütünüyle Allah'ın nurudur. Nefektu min ruhi Ben ona ruhumdan nefek ettim. O bütünüyle aşktır, muhabbettir. Bütünüyle aşk, saf aşk. Bununla beraber onu tarif etmek mümkündür. Ama sonra onun hakkında bir şeyleri düşünür, hayal ederiz. Doğru olmaz diye tarif et etmek doğru değildir. Bütünüyle gözdür. Bütünüyle kulaktır. Bütünüyle gönüldür. Yani onun her zerresi hem seviyor, hem görüyor, hem işitiyor, hem biliyor. Ruh. Allah'ın insana nefrettiği ruh böyledir. Onun için Ruhun gazbi demiyoruz, ruhun gözü demiyoruz, kulağı demiyoruz. Allah ruhundan nefretmiş çünkü. Allah aşağı istiva etmiştir. Deyince neyi anlamamız gerekir bir de? Nasıl ki ruh Allah'ın nurudur, bu ruhun bir de elbisesi vardır, elbise. Elbisesi insanın maneviyatıdır. İnsanın kendisinin giydirdiği bir elbisedir. Bu nurdan olabilir ya da bu zulmetten olabilir. Eğer iman etmişsek, salih amel işliyorsak, ona nurdan elbise giydirmişiz. Ama iman etmeyenler ona nasıl bir elbise giydirir? Küfürden, şirkten, günahtan bir elbise giydirir. Onun için Resulullah Efendimiz buyurdu ki aleyhissalatü vesselam, bir günah işlediğinizde kalbinizde kalp deyince kastettiği o manevi tarafımız, maneviyatımız, ruhumuzdur yani. Ruhun üzerindeki elbisedir. Bir günah işlediğinizde kalbinizde bir leke gelir, bir sevap işlediğinizde oraya bir nur gelir. Bir günah işlediğinizde peşinden hemen bir sevap işleyin ki o lekeyi silsin dedi. Ruhun üzerinden nasıl bir elbise var? Bunu nereden anlıyoruz? Herkesin anlayabileceği şekilde onu söyleyeyim. Görmekle alakalı değil, bilmekle alakalı değil. Neyle alakalıdır? Tatmakla alakalıdır. Tatmakla. Birinin üzerinde karanlıktan bir elbise varsa, günahtan, şirkten bir elbise varsa, Allah'a yakınlığı tadamaz. Allah'a aşıklığı tadamaz, Allah'ın huzurunda olduğunu tadamaz, namaza durduğunda, miraçta olduğunu tadamaz. Allah'a dönüp, Ya Rabbi ben seni seviyorum diyemez. Söyledikleri söylese bile yalan söylediğini kendisi de biliyor. Ama onun üzerindeki elbise nurdansa bunu rahatlıkla söyler. Şöyle biraz üzerindeki o perdeye biraz dokunsam, biraz önce arkadaşım söylediği gibi Allah der. Zahiri söylemese de içinden öyle bir feryat kopar. Bütün gönlüyle Rabbine döner. Evet, ya Rabbi sen benim Rabbimsin. Boynu Rabbi karşısında bükülür. Nasıl şükredeceğini, Allah'a nasıl hamd edeceğini bilemez hale gelir. Böyle bir kulun ruhu üzerindeki perde nurdandır. Bir şey görmedi, bir şey görmesi gerekmiyor. Ama tadıyor onu. Tadan kimdir? Allah'ın kendisine nefettiği ruhu, kendi ruhunu kendide tadıyor bir anlık yönelişle, dönüşle. Ama bunu tatmayanlar bilmeli ki o kendi ruhuna karanlıktan bir elbise giydirmiş. Bu elbiseyi onun üzerinden soymalıdır. Neyle? Tevbe ile, istiğfarla, gözyaşıyla. Evet, arş dedik, gönül arşı dedik. Gönül arşı. Gönülde, kalpte Allah'a giderken, kendi hakikatimize giderken, Allah'ın tecelli ettiği arşa giderken, bu arş bizde yalnız. Veliler Allah'ın cemalini müşahede ederken, kendi gönüllerinde müşahede ediyor yalnız. Allah oraya tecelli ediyor. Kim neyi görürse görsün, o görmeyi, müşahadeyi kendi gönlünde yapmıştır, yapar. Gönülde aynı şekilde yedi kat gök vardır, onların üzerinde de arş vardır. Allah arşa istiva etmiştir. Allah oraya tecelli etmiş. Allah oraya tecelli etmiş, oraya nasıl varması gerekir? Rahmana ancak Rahman'ın rahmetiyle ulaşılabilir, varılabilir. Çünkü arşı istiva eden Rahman'dır. Senin aşağı çıkabilmen için, kendi arşına çıkabilmen için, Rahman'la buruşabilmen için, Rahman'a kavuşabilmen için, Neyle gitmen gerekiyor? Rahmanın rahmetiyle. Onun kullarına yaptığı rahmetle gidersin. Yani kendi gönlündeki rahmetin kadar oraya yol alırsın. Rahman tecellisini anlattım biraz önce. Bütün mahlukata rahmet eden, Ayrım yapmadan. Niye ayrım yapmıyor? Onun gönlündeki hali öyledir. Rahmet onun fiilinde değil, onun ismindedir. Onun gönlündedir. O Rahman'ı, Rahmet'i isim olarak almıştır. O Rahman ismiyle isimlenmiş çünkü. Evet. Ancak böyle biri Rahman'a kavuşur, vasıl olur. Ancak böyle biri Allah'tan vazife alıp Allah'ın kullarına rahmet olur. Ademlere rahmet yani. Evet. Eğer Rahman arşa istiva etmişse o bizim arşımızsa o zaman Rahman bizim arşımızdan bizi istiva etmiştir. Ayet-i Kerime'de Allah buyurdu ki Allah insanı çepe çevre kuşatmıştır, ihata etmiştir. Ona tecelli etmiş, aynı zamanda onu çepe çevre kuşatmıştır, ihata etmiştir. O Allah'ın rahmetinin içinde, Rahman isminin tecellisi içinde, arşta da, arşında da Rahman tecelli etmiş. Rahman tecelli etmiş, her anda rahmetiyle onun gönlüne ne yapıyor? Vahy ediyor, ilham ediyor. Ona doğru yolu gösteriyor. Rahmana giden yolu gösteriyor. Evet. Allah'ın Rahman ismi, Allah'ın zatını anlatır. Rahim ismi, Allah'ın sıfatını anlatır. Yani kullarına olan muameleyi anlatır. Eğer biri rahmansa, onun fiili rahimdir. Birinde Allah'ın rahman ismi tecelli etmişse, evet, o işini yaparken, evet, bakarken, düşünürken, konuşurken, bir şey yaparken rahimdir. Rahim ismi onda tecelli eder. Ama onun rahman isminden tecelli ediyor. Onun için Allah'ın Rahman ismi zata dönük, Rahim ismi fiile dönüktür. Rahim ismini anlatırken bunu anlayacağız inşallah. Allah'ın Rahman ismi bütün mahlukata tecelli ediyor. Allah'ın Rahim ismi özel olarak ve bil müminîn buyurdu. Müminler için tecelli ediyor. Arasındaki fark budur. Özel tecelli. Allah'ın Rahim ismi. Ama Rahman ismi bütün mahlukata, bütün mahlukat için tecelli ediyor. Bir kulda bütün mahlukat için eğer rahmetse, Rahman ismi tecelli etmiş, sadece müminlere bakıyorsa, onun için sadece müminler önemliyse, ona da Rahim ismi tecelli etmiştir. Ama ne mahlukata, ne bütün insanlara, ne de insanlar için rahmet olmuyorsa, o Allah'ın Rahman ve Rahim isminden nasibini almamış, dolayısıyla Allah'ın rahmetinden mahrum kalmıştır. Cenneti anlatırken, Resulullah Efendimiz ne buyuruyordu? Hiç kimse ameliyle cennete giremez, buyurduğunda, sahabeden biri, Ya Resulullah, siz de miydi? Allah'ın rahmeti olmadan amelinizle cennete giremezsiniz deyince evet buyurdu. Ben de amelimle cennete giremem. Ancak Allah'ın rahmetiyle dedi. Ancak Allah'ın rahmetinin içine girenler cennete gider dedi. Eğer Allah'ın rahmetinin içine girenler cennete giriyorsa başka hiçbir şeyle cennete girilmiyorsa bu amelin tek bir karşılığı vardır. mahlukata rahmet olmak. insana rahmet olmak. insanların bizim rahmetimizin içine girmesi. Ne kadar insan mahlukat senin rahmetinin içine girdiyse sen de o kadar Allah'ın rahmetinin içine girersin. Başka başka cennet yok dedi. Kimse ameliyle cennete giremiyor ancak Allah'ın rahmeti ise rahmetinin içine dahil olmazsa o zaman bize düşen Allah'ın rahmetine dahil olmak için Allah'ın Rahman isminin tecellisini almaya çalışmaktır. Bu sadece Allah'ın ismini anlatmak değildir. Sadece bilgi aktarmıyoruz. Aynı zamanda Esmanın nurunu beraberinde aktarıyoruz. Söylediğimiz her sözde, her kelimede çünkü ruh vardır. Eğer arkadaşlar bizi diri olarak kabul ettiyse, Allah ile diri olarak kabul ettiyse, bu durumda kelimelerimiz de diridir. Onlarla Eyvallah. dirilmek lazım. Dirilmeyenler, dirilmeyi istemeyenlerdir. Ölü kalmayı tercih edenlerdir. Zatın biri anlatıyor, buyuruyor ki, ben yolun başındayken, bir müşül kamile tabi olup, yolun başındayken, zannettim ki, ben Allah'ı seviyorum, onun sevgisini kazanmak için, ben peşinden koşuyorum, öyle düşünüyordum. Ama dedi, yolun sonuna vardığımda bir de baktım ki, meğer Allah beni seviyormuş. O beni kendine çekiyormuş. Yolun sonuna vardığımda bunu anladım. Ben yolun başındayken dedi, ben Allah'ı zikrettiğimi zannediyordum. Yolun sonuna geldiğimde bir de baktım ki, Allah beni zikrediyormuş. ''O beni seviyormuş, o bana sevgisiyle, muhabbetiyle muamele ediyormuş, o beni unutmuyormuş, o beni zikrediyormuş. Ben onun sevgisiyle onu seviyormuşum, onun beni zikretmesiyle onu zikrediyormuşum. Ben dedi yolun başındayken zannediyordum ki Allah benden razı olunca iş biter.'' Yarın sonuna vardığımda anladım ki ben Allah'tan razı olunca iş bitiyormuş evet bunu bütün esmaya böyle kıyas yapacağız biz Allah bize isimleriyle tecelli etsin istiyoruz Allah'ın isimleri bizim üzerimizde tecelli etsin istiyoruz Yolun başındaki biri böyle düşünebilir, haklıdır. Yolun başında olduğu içindir. Ama yolun başındakine göre değil, sonundakine göre anlamamız gerekiyor ki doğru anlamış olalım, oyalanmayalım. Nasıl anlamamız gerekiyor? Allah bize tecelli etsin mi istiyoruz? O zaman bizim mahlukata tecelli etmemiz lazım. Mahlukata Allah'ın rahmetiyle muamele edip tecelli etmemiz lazım ki Allah da bize tecelli etsin. Allah'ın rahmeti bizde tecelli etsin. Hazreti insan olabilelim. Kamil insan olabilelim. Allah ayet-i kerimede eğer duanız olmasaydı, Rabbini size neden kıymet versin, neden değer versin? Buyurdu. İnsan kıymetini, değerini duasından alıyormuş. Dua demek, istemek demek. Önce neyi istememiz gerektiğini bilmemiz lazım. Neyi istiyoruz? Allah bizden neyi istememizi istiyor? Ehdine siratel müstakim. Günde beş sefer huzura davet edip, 20 sefer, farzlar, sünnetlerle beraber 40 sefer bu kelimeyi tekrar ediyoruz. Ne diyoruz? Ehdine siratel müstakim. Bizi sırat i müstakime hidayet et diyoruz. Ne var sırat i müstakimde? Geriye dönüp baktığımızda ne olduğunu göreceğiz. Ehdine sirat-i müstakim demeden önce ne diyoruz? İyyâken a'budû ve iyyâken esraîn. Yalnız sana abd oluyoruz ve yalnız seni istiyoruz. Sırat i müstakimde Allah var silahat Müstakim'de yürüyenler Allah'ı bulur. Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecellisini bulur. Esmasının kendisinde tecellisini bulur. Neye karşılık? Avd dolmaya karşılık. Onu sevmeye karşılık. Onun sevgisini tercih etmeye karşılık. Öncesinde ne var? Maliki i din. Din yönünün Maliki, Sahibi, Meliki, hayatını din gününe göre yaşamayı tercih edersen, ona Abd olursun. Ondan öncesi ne var? Er Rahman, Rahim. Ondan önce Rahman, Rahimi tercih etmek vardır, Rahmani tercih etmek vardır, Rahmanın rahmetiyle tecelli etmek vardır yani, Rahmanın rahmetiyle kullara, varlığa muamele etmek varmış. Ondan önce ne var? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Övülmesi gereken kimmiş? Rahman, Rahim. Sevilmesi gereken Rahman ve Rahim'miş. Kul dua ederken, isterken, neyi isterse istesin, Rahman'ın rahmetinden onu istiyor bütün isimler onun için Rahman isminden tecelli eder Rahman ismi Allah isminden tecelli ediyor yani Allah'ın rahmeti Rahman ismi Allah isminden tecelli ediyor derken sevgisinden Allah demek saf, aşk demek, muhabbet demek sevmek demekti rahmeti sevmesinden muhabbetinden tecelli ediyor onun için kim neyi isterse istesin, Allah'ın Rahman ismini davet ediyor. Rahmetini davet ediyor. Rahmetini istiyor. Ama Allah bizden neyi istiyor? Neyi istememizi istiyor? Sen Rahman'ı iste. Rahman'dan iste değil, Sen Rahman'ı iste. Sen Rahman'ın halifesisin. Sen Hazreti insansın. Evet, Rahman'ı Kazanınca, Rahman isminin tecellisini kazanınca, neyi kazanıyorsun? Kazanamadığın hiçbir şey yok. Evet. Bir de ne buyuruyordu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Arada bir bazı şeyleri tekrar etmek zorunda kalıyoruz. Yeteri kadar hem anlaşılmadığı için, hem yeni yeni kardeşlerimiz geldiği için hem daha önce o anlattığımızı evet. bir kısım kardeşlerimiz dinlemediği için bazı kelimeleri, ayetleri ya da hadisi ya da tekrar etmek zorunda kalıyoruz. Bazıları anlaşılana kadar tekrar edilmesi gerekir yalnız. Onun için arkadaşlar sıkılmasınlar. Bunu daha önce söylemişti deyip sıkıntı yapmasınlar. Her anlatıldığında Mutlaka almamız gereken bir şey vardır. Ben bunu biliyordum, bunu daha önce duymuştum demeyelim. Gönlümüzü ona doğru açalım, anlamaya çalışalım. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyordu. Mirac gecesinde, miraca giderken, mirac gecesinde gördüm ki bir şeyler sürekli göğe çıkıyor, bir şeyler de sürekli gökten iniyor. Bir şeyler dediği bir yerden de değildir. Her bir insana ayrı ayrı. Çünkü Resulullah Efendimiz buyuruyordu her insan için gökte iki kapı vardır buyurdu. Birinden amelleri yukarı çıkar birinden Allah'ın kendisi için takdir ettiği rızkı, nimet onun için aşağı iner dedi. İnsan ölünce bu kapılar kapanır. Ama biri eğer ameli hala devam ediyorsa o yukarı çıkan hapisi açık kalmaya devam eder. Evet, Miraç gecesinde bir şeylerin sürekli indiğini, bir şeylerin sürekli göğe çıktığını gördüm dedi. Ben diyor Cebrail kardeşime sordum, bu nedir böyle? Diyor Cebrail Selam buyurdu ki, bunlar yukarıdan aşağı inenler Allah'tan kuluna inendir, kullarına inendir. Aşağıdan yukarı çıkanlar da kuldan Allah'a gidenler. Ameli işlerken o kapıdan sürekli huzura gidiyor. Ama huzura giden hangi amelse ona karşılık bir de Allah'tan kura inen vardır. Nedir bu Allah'tan kura inen? Allah'ın isimlerinin tecellisi. Allah'ın esma-ül hüsnası, Allah'ın güzelliği, Allah'ın güzelliği onun için iniyor. Güzel yaptığı için. Ama eğer o hu, o yaptığını ihlasla yapmamışsa, hüzure kabul olmuyor, yukarı çıkmıyor yalnız. Eğer o günahsa, yanlışsa aşağı doğru gidiyor, esveli safirine doğru gidiyor. Yukarı çıkmaz. Aşağıdan da ona göre ne alır? Zulmet alır. Ama yukarı çıkıyorsa Allah onun hesabını anında görür ve onun karşılığını anında indirir. Yani sen bir kula rahmet edersen Allah'ın rahmeti de senin gönlüne tecelli ediyor. Sen Allah'ın o ismiyle güzelleşip Rahman ismini, Rahim isminin tecellisini almış oluyor. Allah'ın ismiyle isimlenmiş oluyorsun. Yani Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a benzemiş oluyorsun. Evet, bir daha söyleyeyim. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın vefatından sonra Resulullah Efendimizi görmeyenler Hazreti Ayşe annemize gelip bize Resulullah Efendimizi biraz anlatır mısınız dediklerinde ne buyuruyordu? O da tıpkı sizin gibi bir insandı. Tıpkı sizin gibi Allah onun için öyle buyurmuştu ve ki ene beşerun mislukum ben de sizin gibi bir beşerim. Beşer insanın zahiri tarafıdır. Yani sizin gibi yerim, sizin gibi içerim, sizin gibi gezerim. Sizin sevindiklerinize sevinir, üzüldüklerinize üzülürüm. buyuruyordu. Ama dedi Allah'ın esmaul husnası en güzel isimleri kemal derecesinde üzerinde Tecelli etmişti. İşte Allah'ın güzel isimleri kemal derecesinde üzerinde tecelli etmiş. Yani Allah ona, evet Allah'ın zatıyla, esma zatıyla beraber tecelli ediyor. Allah zatıyla sıfatıyla ona tecelli etmişti. Allah'a ayna olmuştu. En kamil manada Rahman. Rahman ismini taşıyor. Bir beşer olarak, kul olarak kuldaki tecelli ile Allah'taki o ismin arasındaki farkı söyledim. Kul ile Allah arasındaki fark neyse, kurun üzerindeki tecelli ile Allah'taki isim öylesine birbirinden farklıdır. Allah öylesine üstündür yani. Allah'ın Rahman ismi bütünüyle tecelli etmiş. Kamil manada. Rahim ismi kamil manada tecelli etmiş. Kerim ismi kamil manada tecelli etmiş. Evet, Allah'ın bütün isimleri Kemal derecesinde, kamil olarak üzerinde tecelli etmişti. Kendisi ne buyuruyordu? Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Güzel ahlak. esma Hüsna'yı tanıtmak için, talim etmek için, ettirmek için, göstermek için gönderildim demektir. Güzel ahlak. Kim böyle güzel bir ahlaka, esma Hüsna'ya, Esma-ül Hüsna'nın esma Hüsna tecellisine mazhar olmuşsa, o Gece sabaha kadar ibadet, gündüz oruçlu sevabı alır buyurdu. Evet, demek ki Allah hesabı anında görüyormuş. Bir insan cennetlik midir, cehennemliktir. İmanla beraber yalnız. Ona bakılınca nasıl anlaşılır? Bu anlaşılır mı? Yüzde yüz. Kim cennetli kim cehennemliktir bellidir. Allah'ın ismi onda tecelli etmişse, önce Rahman ismi. Dolayısıyla Rahim ismi. Tecelli etmişse o cennetliktir. İmanla beraber dedim. Tecelli etmemişse, o gece gündüz ibadet yapsa bile o cehennemliktir. Kim söylüyor? Resulullah Efendimiz. Buyurdu ki, Beni İsrail'den bir kadın vardı, bu kadın kötü yoldaki bir kadındı. Kötü yolda deyince herkes anladı. Kötü yoldaki bir kadın vardı. Bir kafileyle beraber yolculuk yapıyordu o kadın. Uzun süre su bulamadılar. Sonra bir kuyunun başına geldiklerinde hepsi almışlar Herkes kendisindeki kapıyı doldurmaya çalışıyor. Kuyunun başına gelmişler. Ama kafilede bir de köpek vardı dedi. Köpek de Evet, dilini çıkarmış, susamış, kimse köpeğe su vermiyor. Herkes kendi derdine düşmüş. Herkes diyor suyunu aldı, içti, her neyse, kaplarını doldurdular. Köpek de dedi, su çekilirken yer ıslanmış, ıslanan yeri yaladı, yalıyordu. O kadar susamış ki ıslanan yeri yalıyor. Kadın dedi, o kötü yoldaki kadın ayakkabısını çıkarıp kuyudan köpek için su çekti, ayakkabısıyla köpeği suladı. Allah diyor, kadının bu tavrından dolayı, köpeğe olan merhametinden dolayı, bu rahmet işte, Allah'ın Rahman isminin tecellisi tecelli ediyor orada. Allah onu cennete koydu dedi. İman varmış. Bir de Allah'ın rahmeti üzerinde tecelli etti. Koskoca bir kafile, biri akıl edemedi ki köpeğe biraz su versin. En fazla kovayı bir daha gönderecekler, kovalarını yani. Herkese ait kova var tabii. Ama kadın köpeği suladı. Allah onu cennete koydu dedi. Bu rahmetinden dolayı. Gene buyurdu, gene dedi, beni İsrail'den bir kadın vardı. Kadının bir kedisi vardı dedi. Kedisi evde yani yiyeceklere bir zarar verdi. Kadını kızdırdı her neyse. Kadın dedi, kediye kızıp kediyi bir odaya kilitledi. Kedinin açlıktan ölmesine sebep oldu. Kedi bir susuzluktan duvarları yal yalıyordu. Kendini duvara vuruyordu kapıyı açsınlar diye. Kedi öylece öldü. Bu kadın ibadet ehli bir kadındı dedi. Ama onun bu tavrından dolayı o kadın cehenneme gitti dedi. Rahmanın rahmetinin tecellisini anlatıyor. Kim cennetli kim cehennemlik derken nereden anlıyoruz? Kim Allah'ın rahmetiyle cennete gider? Kim Allah'ın rahmetinin içine gidip cennete gider? Onu anlatıyor. Rahmet edenler, mahlukata, insana rahmet edenler Allah'ın rahmetinin içine girer, cennete girer. Kim de rahmet etmezse kullarını, mahlukatı rahmetten, kendindeki rahmetten mahrum bırakırsa Allah'ın rahmetinden mahrum kalır. Öyle olmuşuz ki birbirimize bile merhamet edemiyoruz. En yakınlarımıza bile merhamet edemiyoruz. Rahmetle bakamıyoruz. Önce rahmetle bakmak lazım. Rahmetle bakmayınca nasıl bakıyoruz? Suizanla bakıyoruz. Kötü bir bakışla bakıyoruz. Kötü bakış, rahmetle bakılan bakış değildir. Şeytanla bakılan bakıştır. Rahmanın nazarı öyle değildir. Rahmetle bakış, onu cennetlik görmektir. Onu güzel görmektir. Onun güzel düşündüğünü kabul etmektir. Güzel konuştuğunu kabul etmektir. Bir yanlış varsa, ona bir mazeret aramaktır. Mazeret. Ona bahane aramak değildir. Bahane aramak, şeytanın bakışıdır. Mazeret aramak, peygamberi bakıştır. Evet, birbirimizle eğer, Kavga ediyorsak, didişiyorsak, tartışıyorsak, birbirimizi eleştirip, çekiştirip, yeriyorsak bilelim ki bu bakış şeytani bir bakıştır. Şeytan bize film oynatıyor. Bunu böyle düşündü, onun için böyle söyledi. Onu kötü kabul ettirdi bir kere sana. Bu peygamberi bakış değil, bu şeytani bakıştır. Nasıl bakman lazım? Resulullah Efendimiz sahabesiyle bir yolda yürürken yolda bir köpek leşi görmüştü. Sahabe yüzünü çevirip yorunu değiştirmek isteyince Resulullah Efendimiz yoru değiştirmeden yürüdü. Sahabe mecbure takip etti onu. Bunu bile başka işte Fransız filanca böyle yaptı demek doğru değil. ölçü budur yani köpek hem ölü hem de köpek kötü kokuyor. Diyor, Resulullah Efendimiz geldi, köpeğin karşısında durdu, köpeğe baktı. Muhabbetle baktı köpeğe. Ölü köpeğe, köpek leşine yani ders veriyor. Sahabeyi eğitiyor, talim ettiriyor. Diyor, buyurdu ki, Allah ne güzel diş yaratmış onda. Köpeğin ağzı açıkta kalmış, Köpek leşinde güzellik arıyor. Allah ne güzel diş yaratmış ondan. Ne güzel dişleri var. Bakış bu bakış işte. Bir insan ne kadar kötü olursa olsun onun güzel bir tarafı vardır. Bakıp onu oradan sevmen lazım. Oradan övmen lazım. Böyle yapınca ne olur? Sen ona rahmetle baktın. Sen ona muhabbetle baktın. Allah'ın rahmetini ve muhabbetini hak ettin. O çıkıyor diye yukarıya senin o bakışın o zannedişin yukarı çıkıyor. Amelden önce niyetin yukarı çıkıyor çünkü. Allah'tan da ne alıyorsun? Sevgi alıyorsun, muhabbet alıyorsun, rahmet alıyorsun. Ama baktın, çirkin gördün, kötü gördün. Ne kazanırsın? Senin amelin aşağı doğru gidiyor. Ancak şeytan sana bir ikramda bulunur. Ne yapar? Bir adım ötesini sana yaptırır. Bir adım ötesini. Bir adım ötesi nedir? Öyle baktın, bir de seni konuşturur. Onun hakkında konuşturur. Bu böyleydi. Nereden biliyorsun? Sen onun içine içini açıp baktın mı? Niye bu kadar kötü bakıyorsun? Bu kötü bakış karşındakinin kötü oluşundan değildir. Bu senin gönlünün kötü oluşundandır. Nefsinin pis oluşundandır. Bu senin kendi halindir. O zaman herkes önce kendini düzeltmelidir. Kendini. Önce hüsn bakmayı öğrenmelidir. Rahmetle, muhabbetle bakmayı öğrenip Allah'tan rahmeti hak etmelidir. Mesela sorulsa hemen cevap verilir. Ne var bunda? Böyle baktı, böyle düşündük. Ne olacak? Ne olacağı var mı? Sen Rabbini kaybediyorsun. Sen Rabbinin rahmetini kaybediyorsun. Ne buydu ayet-i Rabbinizle yaptığınız alışverişten dolayı sevinin. Sen alışverişi Allah ile yapıyorsun. Kullarınla yaptığın her muamelede alışverişin Allah iledir. <Gülüyor> Sahabeden bir kısmı gelip Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselama... Sahabeden bazılarını şikayet ettiler. Onlar da beşer, onlar da insan, onlar da yanlış yapıyor, onlar da eksik yapıyor. Hatta onların içinde münafıklar var. Sayı itibariyle 36 tane de münafık var işlerinde. Gelip işte ya Resulullah, faran şöyle yaptı, öteki gelip bu böyle yaptı deyince, Resulullah Efendimiz buyurdu ki onlara, gelip kardeşlerinizin yanlışlarını bana anlatmayın böyle. Olur ki o kardeşiniz mesela gelip bizimle konuşmak ister, eğer duyarsa sen gelip onu hadini bana anlatmışsın, gelemeyebilir, utanabilir. Böyle yapmayın. Yardım etmeye çalışmak ayrı şey. Yardım etmek başka bir şey. Ama böyle birinin hatasını, kusurunu, günahını, yanlışını söylemek başka bir şeydir. Allah settardır. Setre ediyor, muhafaza ediyor, örtüyor. Eğer Allah insanların hatasını, günahını, yanlışını, günahını, şirkini açığa çıkarsaydı, görünseydi insanın üzerinde, hiç kimse birbiriyle konuşamaz, hiç kimse yolda yürüyemezdi. İçindeki, düşündüklerin dışarı yansısa. Allah setar ismiyle bunu setre ediyor. Senin de Allah'ın setar isminden nasibini alman gerekiyor. Setretmen gerekiyor. Hatta kendinden bile. Ne buyurdu ayet-i de? Allah kıyamet gününü anlatıyor. O gün insanların nasıl kaybettiğini anlatıyor. Nasıl hüsrana uğradığını, hayal kırıklığına uğradığını anlatıyor. Ananın babanın evladından nasıl kaçtığını, evladın anadan babadan nasıl kaçtığını anlatıyor. Ne buyurdu? Neredeyse o günü kendimden bile saklayacağım, gizleyeceğim dedi. Bu ayeti anlamak lazım. Neredeyse o günü kendimden bile gizleyeceğim dedi. Ne demek? Yani bu manzarayı görmek istemiyorum. Sizin sizi bu halde görmek istemiyorum. Bu ayetin bir manası. Kul kendi üzerinde halife olarak bunu nasıl anlaması gerekiyor? Cehennemliğin bile halini, cehennemlik amelini görme. Kendinden bile gizle dedi. Kendinden gizle. Nasıl gizlemen lazım? Kendinden nasıl gizliyorsun? Eğer Allah'ın setar ismi tecelli ederse, Rahman ismi tecelli ederse, Rahim ismi tecelli ederse, Allah'ın vedud ismi tecelli ederse, çok rahat gizlersin onu. Ne dersin? Nasıl söylersin? Yani bir insanı nasıl seversin? En kötü ihtimalle ona ne dersin? Ne demen gerekiyor? Diyelim ki biri Allah'ı bilmiyor. Peygamberi bilmiyor. Anlamamış, tanımamış. Allah'ın sıfatlarını, isimlerini bilmediği için tanımıyor. Anlamamış zaten. Ne demek lazım? Anlamamış. Bilenler ona anlatmamış. Bilenden dinlememiş. Öğretilmemiş ona. Diyelim ki mazeret olmadı. Baktık ki örtemedik. Kendimizden gizleyemedik. Ona bir daha mazeret üretmen lazım. Belki Allah ona o kadar anlayış vermiştir. Bugün iman etmemiş, bugün anlamamış kim bilir, yarın belki onun o anlayışını açacak bir muameleyle Allah buna muamele eder oradan ona bir kapıyı açar, ona öğretir belki o sonra bizim kardeşimiz olur deyip bakmamız lazım gene beceremedik öyle biri olsun ki Allah'ın kalbinin mühürlediği kimselerden olsun, böylesi de vardır o açıktan düşmanlık yapar, açıktan Allah'a düşmanlık yapar düşmanlığı iftiharla yapar Allah'a düşmanlık Allah'ın peygamberine düşmanlık yapar Allah'ın vahyine düşmanlık yapar bilerek yapar artık yapacak bir şey kalmamıştır artık anlarsın ki Allah onun kalbini mühürlemiştir kalbin mühürlenmesi en son muameleydi ondan önceki muamele neydi kalbin kilitlenmesi vardı kalbin taş gibi kas katı kesilmesi vardı kalbin hastalıklı olması vardı. En sonda, evet, mühürlenme. Mühürlenen bir kalbe sahip olanı, evet, artık görüyorsun ki cehenneme gidiyor. Onun için ne demen lazım? Ondan nefret edip, onun sıkıntısını gönlümüze almamız doğru değildir. Kendimizi onun günahıyla, şirkiyle kirletmemiz doğru değildir. Ne diyoruz? Evet ya Rabbi, insan olamadı ama, tıpkı hayvan gibidir. Davar gibidir. Hayvan da bir güzelliği var. Bırak o da hayvan olsun. Ama bu imtihan sahnesinde ona da ihtiyaç vardır. İhtiyaç. Bütün imtihanlar Allah'ın Rahman isminin tecellisindendir. Kulu Merhamete ersin diye, cennete girsin diye, kamil insan, hazreti insan olsun diye onu imtihana tabi tutar. Bu imtihanın içinde evet, müşrik var, kafir var, şeytan var, münafık var. Ne olursa olsun, evet, o Allah'ın Rahman isminin tecellisinde onun da bir rolü var orada. Lazım. O velin nimet. Firavun, Musa için velin nimettir. O'nun kazanmasına sebep olmuştur. Firavun olmasa Hz. Musa, evet Musa olmaz. Kelimullah olmaz. Herkesin, her müminin, her Musa'nın yani bir Firavun'u vardır. Firavun'la beraber onun taraftarları vardır. Bunlar onu Allah'tan alıkoymaya, Allah yolundan alıkoymaya... Allah'a vasıl olmaya, Allah'a dost olmaya, arık olmaya, cennetten ali koymaya çalışanlardır. Bazen bu onun en yakını olabilir. Biz seni seviyoruz. Onun için sana böyle muamele ediyoruz diyebilirler. Evet. Ne olursa olsun Allah'ın ona yaptığı muamele Allah'ın Rahman isminin tecellisidir. Allah hiçbir kuruna başka bir varlığa tapmasına müsaade etmemiştir, etmez. Bunu kabul etmez. Bunun sonu nedir? Helak olmaktır. Kim Allah'tan başka Rab edinirse, ilah edinirse, Rahman edinirse ne olur? Allah o Rahman edindiği şeyi ya onunla beraber helak eder ya da o ilah edindiği şeyi helak eder. Öyle ki kul Rahman'a dönsün diye, sahibine dönsün diye. Biri Allah yoluna girip Allah'ı istemeye başladı mı? Cenneti istemeye başladı mı? Ahireti dünyaya tercih etmeye başladı mı? Bakıyorsun ki, Musibetler, belalar gelmiş. Bunun bir sebebi vardır. Allah musibet, bela vermiyor. Neden öyle muamelede bulunuyor o zaman? Onu temizlemek için. Onun gönlündeki şirki temizlemek için bunu yapar. Nasıl yapıyor bunu? Neden yapıyor? Eğer o mümin değilse, o zaten helak olmuştur. İman etmediği için helak olmuştur. Ama biri müminse Allah rahmetiyle ona muamele edip onu şirkten temizleyecek. Temizlemesi gerekir. O Allah'a dönünce Allah ona yardım edecek. Biri Resulullah Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam'a gelip diyor dedi ki Ya Resulallah seni çok seviyorum. Allah için seni çok seviyorum dedi. Diyor Resulullah Efendimiz buyurdu ki ona öyleyse fakirliğe hazır ol. Tabii fakirlik nedir o ayrı bir mesele. Ama dedi ben Allah'ı da çok seviyorum. Hatta en çok Allah'ı seviyorum. Diyor Ona ona buyurdu ki o zaman musibete belaya da hazır ol. Evet. Allah'ı sevmenin karşılığı musibet bela, Resulullah'ı sevmenin karşılığı yoksulluk. Niye acaba böyle bir karşılık var? Allah onu temizlemeyi dilemiş. Allah Rahman ismiyle ona tecelli edecek. Evet. Eğer biri Resulullah Efendimiz'i sevdiyse, fakirliğe, yoksulluğa hazır olacaksa, bu durumda Allah ona nasıl bir muamele yapar? Ona kapıları kapatır. Rızık kapısını, Rahmet umduki kapileri Allah ona kapatır. Rahmet umdugu kapilar. Bu zahiri değil. O musibet bela bundan sonra geliyor. Ağrı bundan sonra geliyordu. Nasıl yapıyordu? Mesela bir kul, Allah buyurdu ki ayet-i kerimede, mallarınız, evlatlarınız sizin için fitnedir dedi. Fitne. Fitne, imtihan sebebi demek. Eğer biri bu çocuğun büyür, ...bana yardım eder, bu çocuğum büyür, bana bakar, ben kimseye muhtaç olmam, bu çocuğum sayesinde, dediyse, o çocuğu Rahman'ın önüne koydu. Rahman'ın önüne koymuş. Ama kendisi bile bunun farkında değildir, çünkü Rahman'a güvenmemiş. Rahman'ın rahmetine güvenmediği için, çocuğuna güveniyor. Çocuk büyürken, aynı kişi aynı şeyi yine yapmış. Sürekli çocuğuna bana güven demiş. Allah'a güvendirmesi gerekirken Rahman'ın rahmetine güvendirmesi gerekirken evet. Başkasından fayda gelmez. Onlar haktır. Onlar bilmem kimdir? Sürekli kendine güvendirmiş. Kendini Rahman'ın yerine koymuş. Kendini Rahman'ın yerine koyarken bile çocuğu Rahman'ın önüne koyuyor. Ne kadar korkak biri. Allah'tan korkmuyor, rızkından korkuyor. Rahmetten korkuyor. Rahmetin kesilmesinden korkuyor yani. Rabbine güvenmemiş. Evet. Allah ne yapar? Böyle bir kul Allah'ı tercih ettiğinde, ahireti tercih ettiğinde eğer güvendiği babasıysa babam bana bakar, babam beni korur. Babam bana ikram eder rahmet eder, rahmete sebep olur diye babasına güvenmişse babasını alması gerekir. Nasıl alır? Öldürmez. Babasından bir tavır ona gösterir. Yani en ihtiyaç sahibi olduğu bir anda, en güvendiği bir anda babasından ister. Babası onu reddeder. Yapabiliyorken, kolayken ama reddeder. Allah ona reddettirir. Allah dilemeyince kul dileyemez. İmtihan bu. Allah babasının gönlüne vahyedip ver demezse vermez. Verme dedi, veremez. Öldürsen de alamaz ondan. Ne yaptı? Babayı ondan ayırdı. Ne dedi? Kul birden irkildi. Allah'a güvenmesi gerektiğini anladı. Rahman Allah'mış der. Dedirtir. Olmadı ne olur? O kul yolculuğa devam ediyorsa babasının sonu gelmiş demektir. İlle de girip sarılıyorsa, ver diyorsa, güvenmeye devam ediyorsa, onu kaybeder. Evladına güvendiğinde aynı muameleyi Allah evladı ile yapar ona. Ama her şeye rağmen o güvenmeye devam ederse evladı kaybeder. Allah'a dönmezse. Bu Rahman'ın kendi sıfatlarındaki, kendisine ait olan sıfatlardaki kıskançlığıdır. Kabul etmez. Allah şirki kabul etmez dedi. Eğer müşrik bütünüyle cehennemlik olmuşsa, o artık insan değildir. Allah ona insan muamelesi yapmıyor çünkü. Çünkü biri elbisesi kirlenince yıkarsın, temizlenir. Yıkayınca temizlenir. Kir ne kadar çok olursa olsun, yıkanınca temizlenir. Ama pislik Yıkansa da temizlenmez. Ne kadar yıkarsan yıka, pislik pisliktir yani. O kendisi pislik. Şirk böyledir. Şirk, ameline şirk bulaşmış ayrıdır. Günah işlemiş ayrıdır. Bu yıkanırsa temizlenir. Ama biri müşrik olmuşsa, bütünüyle pislik olmuşsa o yıkanmaz. Hiç kimse onu yıkayamaz. Çünkü pislik yıkanınca temiz olmaz. Evet, böylelerine Allah'ın yaptığı muamele elbette ki farklı olur. Evet, Allah buyurdu ayet-i kerimede kim Rahman'ın zikrinden yüz çevirirse şeytan onun kahrini olur. Şeytan onun yakını olur. O şeytanın uydusu olur. Rahmanın zikrinden yüz çevirirse, Allah'ın zikrinden demedi, Rahmanın zikrinden. Çünkü eğer Rahmanı zikrederse, Rahmanın rahmetini görür. Rahmanın rahman tecellisiyle tecelli eder, onun rahmetiyle rahman olur. Eğer böyle olmazsa, şeytan onun karini olur, dedi. Şeytan onun yakını olur, o şeytana uydu olur. O şeytanın etrafında döner durur. Ya şeytanın karini olur, ya da Rahman'ın karini olur. Ya Rahman'a yakın olur, Rah Allah'ın Rahman isminin etrafında döner durur, hayatını Rahman ismiyle yaşar, ya da şeytanın karini olur, şeytanın uydusu olur. Şeytanın etrafında döner, insanlara karşı suiizan da bulunur, küfreder, hakaret eder, küçümser, dedikodu yapar, iftira yapar. Evet, suiizan da bakar. En kötü, en iyi insana bile kötü bir bakışla bakmayı öğrenmiştir. Nereden? Şeytandan. Alime bakar, onu yerer. Abide bakar, onu yerer. Güzel yapana bakar, yok yok der. Onun niyeti böyleydi, onun için böyle yaptı. Hani kötü bir bakışa sahiptir ya. Ama Allah'ın Rahman isminin tecelli ettiği kimseler güneş gibidir. Güneş. Allah'ın Rahman ismi de bütün mahlukata güneş gibi ne yapar? Tecelli eder, aydınlatır. Kafir demeden, mümin demeden, canlı cansız demeden Rahman ismi tecelli edince onun muhabbeti bütün varlığa gider. Niye? Çünkü Allah'ın nuruyla nurlanmış Rahman'ın nuruyla nurlanmış ondan evet yine buyuruldu ayet-i kerimede ne zaman Rahman'dan bir vahiy gelse bir ayet gelse onlar yüz çevirirler demek ki vahiy kimden geliyormuş Rahman'dan vahiy Rahman'ın rahmetiymiş Kur'an Allah'ın evet, rahmetiymiş, Rahman'ın rahmetiymiş. Kulları evet. rahmetine davet ediyor, rahmetinin içine almaya davet ediyor onları. Evet, Allah'ın Rahman isminin de üzerinde tecelli ettiği biri bütün mahlukata ne yapar? Rahmet eder, güneş gibi olur yani. Evet. Başka bir ayet-i kerimede buyurdu ki Rahman'ın has kulları onlardır ki Rahman'ın has kulları Rahman'a Allah'ın Rahman ismine kul olmuş Allah'ın Rahman ismine aşık olmuş Allah'ın Rahman ismiyle rahmet olmuş kullar o kimselerdir ki kendini bilmeyenler kendini anlamayanlar tanımayanlar Hazreti insan olduğunu bilmeyenler onlara laf attığı zaman, onlara laf atıldığı zaman onlar selam deyip geçerler. Ona karşılık vermiyor. Niye? Rahmet olmuş, saf rahmet olmuş. Ona dua edemiyor, selam diyor. Selam Allah'ın ismidir. Allah'ın selameti üzerine olsun. Allah seni hidayete erdirsin deyip dua eder. Rahman'ın has kullarıdır bunlarda diye Allah. Evet. Her ne kadar burada Allah'ın isimlerini, ismini anlatmaya çalışıyorsak da anlatamayacağımızı biliyoruz. Sonsuz bir denizin kenarından, köşesinden evet, anlatmaya çalışıyoruz. O rahmetin içine girmeye çalışıyoruz. Allah'ı anlatmak imkansız bir şey ismini anlatmak imkansız bir şeydir. Evet onun için bizi terletiyor galiba. Bütün peygamberlerin, nebilerin, resullerin çektiği sıkıntılar hepsi Rahman'ın rahmetidir. Allah peygamberlerini rahmetiyle yetiştirmiş, dünyadayken onları rahmetinin içine alıp öyle yetiştirmiştir. Evet, yetiştirirken nasıl yetiştiriyordu? Kendine döndürerek, onlara olan rahmetini göstererek, Onlara bunu tatırarak, Evet. Onun için Resulullah Efendimiz'e baktığımızda Allah'ın rahmeti nasıl tecelli etmiş ona? Rabbul Rahman. Rabbul Rahim. Evet, Rahman, Rahim olan Rabbi onu nasıl terbiye etmiş? Bütün peygamberlere baktığımızda bu böyledir. Evet, biz Resulullah Efendimiz'e baktığımızda ne yapıyor? Önce Doğmadan babasını ağlıyor. Babasına güvenmesin diye. Babasını Rahman olarak görmesin, tanımasın, anlamasın diye. Onun Rabbi Rahman'dır. Rabbini bilsin diye. Müsaade etmedi. Küçükken ne yapıyor? Anasını ağlıyor. Ona dönmesin diye. Ondan bir şey umut etmesin, beklemesin diye. Peygamberini rahmetiyle terbiye ediyor, kendine döndürüyor. Biri anasını kaybettiğinde, babasını kaybettiğinde bunu böyle anlamalıdır. Kendisine destek veren, destekleyen o ana kadar kendisini öven, kendisine Muhammedül Emin diyenler. Birden ona yalancı dediler, ona büyücü dediler, ona mecnun dediler, ona aklını kaybetmiş dediler. Hepsi birden ters tarafta durdu karşısında. Evet. Kendisine destek veren evet, amcasını aldı. Bütün peygamberler bütün hayatları boyunca kemale ererler. Ne zamanki işleri bitti, Allah onları kendine davet eder. Herkes için bu böyledir. Kur'un kazanacağı bir şey kalmayınca Allah onu hüzure davet eder. Ölür yani. İşi biter. Kazanacağı bir şey kalmayınca. Peygamberler de buna dahildir o zaman herkes kazanmaya devam ediyor demektir. Yolculuk devam ediyor demektir. Evet. Bir de buyurdu ki, son olarak bunu söyleyeyim, fazla uzakta galiba. Ayet-i de Allah buyurdu, o gün Kıyamet günü hiç kimse şefaat edemez. Hiç kimseden şefaat kabul edilmez. Kıyamet günü ne ana baba evladına yardım edebilir ne evlat ana babasına yardım edebilir dedi. O gün kişi anasından, babasından, kardeşinden, evladından kaçar dedi o gün. Kıyamet günündeki dehşeti Allah anlatıyor. O gün hiç kimse, hiç kimse için bir ödemede bulunamaz dedi. Ya da onun bir yükünü yüklenemez dedi. Ama Allah bir tek istisna yaptı. O gün Rahman'ın izin verdikleri müstesna dedi. Rahman'ın izin verdikleri. Allah'ın izin verdikleri demedi. Rahman'ın izin verdikleri. Niye Rahman'ın izin verdikleri? Ayetleri anlarken esma Hüsna'yla beraber anlamak gerekiyor. Ama biz tefsiri öyle yaparken, başta öyle yapmaya biraz çalıştım ama baktım ki olacak gibi değildir. Öyle yaparsan bitmez. Eğer ayetleri Esma ile beraber, sondaki Esma'larla beraber anlasak, her birini iki saat anlatıyoruz. Hiç daha bir şey anlatmamışız gibi görünüyor. Onu öyle yapamadık. Ama şimdi öyle anla anlamak gerekiyor. Ayetleri okurken oradaki Allah'ın ismi ne söylüyor? Önce ona bakmak gerekiyor. Allah orada hangi ismini kullandı? Kullandığı isim bir tane midir? İki tane midir? Mesela Alimun Hakim Alimun Khabir gelir ya da Raufur Rahim ya da Gafurur Rahim gelir o sondaki ayetin sonundaki isim o ana kadar gelen bütün ayetleri aynı zamanda tefsir eder. Ona göre tefsir edilmesi gerekiyor. Ama bunun içinde önce isimleri anlamak gerekiyor, tanımak gerekiyor. Ya da ismi orada anlatmak zorunda kalıyorsun. Onun için tefsiri öyle yapamadık. Şimdi isimleri öğreniyoruz. Bundan sonra ayetleri okurken evet. Allah'ın esmaül hüsnasından bir isim ya da iki isim varsa, hangisi önce, hangisi sonra gelmişse ona göre anlayacağız. Evet, Rahman'ın izin verdikleri müstesna, hiç kimse şefaat edemez. Bir tek, Rahman'ın izin verdikleri şefaat eder dedi. Rahman'ın izin verdikleri demek, Allah'ın Rahman isminin tecellisine erenler demektir. Allah'ın Rahman ismiyle tecelli ettiği kullar demektir. Niye Allah'ın Rahman ismi? Eğer Allah'ın Rahman ismi onda tecelli etmişse, o bütün varlığa evet, rahmeti saçmıştır. Allah'ın nurunu saçmıştır. Allah'ın vahyini saçmıştır. Çünkü, evet, Kur'an Rahman'dan bir inzaldı. Rahman'ın rahmetinin inzaliydi. Dolayısıyla, insanlara rahmet olan, insanları cennete davet eden, evet, onlar da ona uymuşlar. Yolculuk yarım kalmış, eksik kalmış. Evet Orada Rahman ona izin veriyor, rahmeti tamamla. Bu kuluma rahmet ettin, rahmet tam olmadı, ömür yetmedi, ya da yeteri kadar beceremedi, evet, bu rahmeti tamamlamayı sana ikram ediyorum, ona şefaat hakkını sana veriyorum, der. Rahman kime izin veriyormuş? Rahman isminin tecellisine mazhar olanlara veriyormuş. Aslında... Allah'ın isimlerini anlatırken öyle bir şeyleri ilim öğretir gibi anlatıyoruz. Ama böyle bir anlatmayı da doğrusu yeterli görmüyoruz, göremiyoruz. Eğer Allah vahyini yaparken oku dediyse, yaratan Rabbinin adıyla oku dediyse, bizi yaratan Rabbimiz de eğer zatıyla, sıfatıyla tecelli edip, esma hüsnasıyla tecelli edip bizi yaratıp, bizi yaratmışsa, bu durumda okumak, insani okumak, yaratan Rabbinin adıyla okumak, Yaratan Rabbinin yarattığını okumak, insani okumak, esmaul esnai okumaktır. Onun için okuyoruz. Evet. Yoksa nasıl anlatmayı tercih ederdim? Rahmani nasıl tanıtmak isterdim? Tanıtmayı tercih ederdim. Bir kulun, bir abdın, bir kul demek, abd demek, aşık demektir. Rabbini arayan, onun Rabbinin rızası peşinde, dostluğu, cemali peşinde, koşan demektir. Abd. Evet, abd demek, aşık demektir. Abd, Allah'a abd olmuş, Allah O'nun mabudi olmuştur. Allah O'nun abdün mabududur. Yani aşığın maşukudur. Evet. Allah'ın Esma-ül Hüsnasını anlatırken, aşığın maşukunu anlattığı gibi anlatmayı tercih ediyoruz. Tercih ederdik. Ama görünen odur ki bilgi de lazımmış. Elim de lazımmış. Okumak da lazımmış yani önce. Evet. Allah ayet-i kerimede ister Allah deyin, ister Rahman deyin. İkisi hepsi aynıdır. esma Hüsna Hüsnâ. En güzel isimler Allah'ındır dedi. Allah bu isimlerle bana dua edin, beni davet edin dedi. O zaman Esma-ül Hüsna'yı anlatırken en sonunda bir de onunla dua etmek gerekir. Yani abd, Ma'buduna abdiyetini arz etmesi gerekir. Aşık maşukuna aşkını arz etmesi gerekir. Dua edin deyince bizim aklımıza gelen şey nedir? İşte dua edince Allah'tan bir şeyler istiyoruz. Bir şeyler deyince hemen aklımıza gelen dünyadır, paradır, evdir, barktır, ihtiyacımız ne varsa odur, mevkidir, makamdır, kazanmaktır. Allah'ı davet edin dedi, Rahmani davet edin dedi. Rahmani davet etmek. Rabbini gönlüne davet etmek. arşı istiva eden, gönlü istiva eden Rahman'ı kendi arşına davet etmek demektir bu. Evet, arşımıza istiva eden, arşımızı kaplayan, ihata eden, bizi ihata eden, Rahman olan Rabbimizi... Evet. Davet etmek. Bu durumda ne demek lazım? Evet. Ya Rabbi, sen benim Rabbül Rahimimsin. Sen benim Rabbimsin. Beni terbiye edensin. Terbiyeni evet. Rahman isminle yapansın. Rahmetinle yapansın. Eğer sen beni bana bıraksaydın, Kesinlikle ben kaybedenlerden olurdu. Bu böyledir. Bu herkes için istisnasız böyledir. Elirsen sen beni başıboş bıraksaydın, sen rahmetinle beni kuşatmasaydın, çepeçevre ihata etmeseydin, kesinlikle ben hüsrana uğrayanlardan olurdu. Ben seni tanıyamazdım, seni bulamazdım, seni anlayamazdım. Sen peygamberini göndermeseydin, vahyini göndermeseydin, benim yolculuğum cehenneme olurdu. Ama sen benim Rabbul Rahim'imsin. Sen benim Rahman olan Rabbimsin. Beni bana bırakmadın. Bana her anda rahmetinle muamele ettin. Ne zaman senden yüz çevirsem dönsem, Beni kendine dönderdin, rahmetinle. de. Çünkü sen benim rahman olan Rabbimsin. Eğer biri rahmanın rahmetini görmüyorsa, o Allah'tan yüz çevirdiği içindir. Gözünü kapattığı içindir, görmeyi istemediği içindir. Yoksa senin rahmetin her şeyi kaplamıştır, kuşatmıştır. Senin rahmetin her şeyden geniştir. O öyle söyledi. Rahmetim her şeyden geniştir dedi. Her şeyi kaplamış dedi. Eğer her şeyi kaplamışsa, her şey senin rahmetinin içindeyse biri ağlayıp feryat edip kendi halini bulunduğu hali beğenmiyorsa bu böyle olmasaydı diyebiliyorsa o kördür. O seni görmüyor. Her şeyi kaplayan rahmetini görmediği içindir. Ne buyurdu? Eğer Allah insanların yaptığına göre, ameline göre muamele etseydi, yeryüzünde canlı varlık bırakmazdı. Sadece Allah'ın rahmetini görmediği için, bütün insanlar, bütün mahlukat, helak olmayı hak etmiştir. Bin kere. Yok olmayı hak etmiştir. Bir güzelliği görmemek, İnsanın ya körlüğündendir ya da gözüne bir şeyler kapatmıştır, gözlerini bir şeyler bürümüştür, kirlenmiştir. Allah'ın rahmetini görmeyen, güzelliğini görmeyen kendini Allah'a kapatmıştır, gözüne çamur girmiştir. Yüzümüzü yıkamamız lazım, silkelenmemiz lazım, gözümüzdeki çapakı silmemiz lazım. Allah'ın rahmetini müşahede etmemiz lazım, Rabbimizi görmemiz lazım yani. Rahman'ı görmemiz lazım. Arşımızda, arşa istiva eden, her şeyi kaplayan, kuşatan Rahman'ın rahmetini görmemiz lazım. Her anda ne dememiz lazım? Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ya Rabbi, sen övgüye layıksın. Sen övülmeye layıksın. Sen sevilmeye layıksın. Seni övemedim. Bunu körlüğüme bağışla ya Rabbi. Körlüğüme. Sen ki nimetlerini ikram ediyorsun, beni cennetine davet ediyorsun... Beni rızana, dostluğuna davet ediyorsun. Beni Hazreti İnsan olmaya davet ediyorsun. Ben bir avuç toprağa minnet etmişim. İki günlük dünya hayatına tenezül etmişim. Senin kahrini, kahhar ismini bin sefer hak etmişim. Ama sen Rahmansın. Senin Rahmaniyetin her şeyi kuşatmış, beni kuşatmış. Senin rahmetin beni senin gazabından korumuş Ya Rabbi. Allah demek yerine, Rahman demek yerine, Rahim demek yerine, ne demişiz? İnsan demişiz, para demişiz, dünya demişiz, faranca demişiz, filanca demişiz. Bunları Allah'ın önüne koymuşuz. Nefsin demişiz, O'nu ilah edinmişiz. Allah'ın söylediklerine, Bakmamış, onu dinlememiş, nefsimizden gelen vesveseyi vahiy gibi zannetmişiz. Yetmedi, sonra kendimizi ilah edilmişiz. Nefsimizin hevasını, nefsimizin bize söylediklerini ilah edilmişiz. Nefsimizin arzu ettiklerini ilah edilmişiz. Şeytanın verdiği vesveseyi vahiy olarak kabul etmişiz. Kendi kendimize bu Allah'tandır demişiz. Sözde yol gösterecek. Sözde imam olacak. Sözde Allah'ın şefaate izin verdiği, Rahman'ın şefaate izin verdiği peygamber varisi olacak, alim olacak. Okumuş kaç kelime, ölenmiş birkaç tane emir, birkaç tane nehi, Namazı kıl, namazı şu bozar, namazı bu bozar. Seninle yapışmışsın oraya. Oruç böyle tutulur, böyle bozulur. Bunu 5 yaşındaki çocuk bile biliyor. Bana başka bir şey anlat. Bana Rabbimi anlat. Öyle değil mi? Allah'ı bilmiyor. Rabbini tanımıyor. Kendini bilmiyor. Rabbine nasıl gideceğini bilmiyor. Rabbine nasıl yaklaşacağını bilmiyor. Allah'ın rahmetinin içine nasıl dahil olacağını öğrenememiş. İman yok iman. Adamın imanı yok. Sen ne namazı anlatıyorsun orucu anlatıyorsun. Sonra başlıyor onu detaylandırmaya. Namaz müminin miracıdır. Onu da anlatmıyor. Bu zahiri olarak yaptığında tamamdır diyor. Namaz müminin miracıdır. Huzurda durması gerekir bu adamın. Bu müminin Allah'ın huzurunda durması gerekir. Allah'ın huzurunda olduğunu tatması gerekir. Allah deyince onun için dünyanın bitmesi gerekiyor. Ne diyor? Namaz kılıyorum bin türlü vesilese geliyor. Namaz dışındayken aklıma gelmeyen şeyler namazda geliyor. Tabi gelir. Sen miraca çıkmadın ki. Namaz burada değil ki. Namaz müminin miracı. Senin oraya çıkman gerekiyor. Eğer ümmetin böyle böyleyse, alim dediğimiz eğer böyleyse, ümmetin harini ona göre düşürmek lazım, hesap etmek lazım. Niye böyle? Emek vermek istemiyor. En büyük nimet, en büyük emeğin arkasında gizlidir. En büyük, en büyük emeğe de layıktır. Allah'ın rızasını kazanmak öyle kolay bir şey değildir. Allah'ın esmasının tecelli etmesi, Allah'ın el-esma-ül-hüsnasının tecelli edip, senin Resulullah Efendimiz'in aklakına bürünmen öyle basit bir şey değildir. Allah'a yakın olmak, Hazreti insan olmak öyle kolay bir şey değildir. Aldık abdestimizi, namazımızı kıldık demekle bu iş bitmiyor. Bu bir yolculuk. Hem de her andaki bir yolculuk, hem de hayatımızın sonuna kadar olan bir yolculuktur. Kimin yolculuğu bittiyse işi bitti. Allah onu huzura davet eder. Herkes her anda öğrenmeli, her anda onu ortaya koyup yaşamalı, her anda bir de kazanmaya devam etmelidir. Evet, ne diyoruz? Evet ya Rabbi. Gerçekten sana layıkıyla kul olamadık. Onlar Allah'ın hakkını takdir edemediler bu ırda-i kerimede. Kim takdir edemedi? Allah'ı tanımayanlar. Tanımayınca kendi kendine konuşur, bildiğini zanneder. Allah'ın hakkını layıkıyla takdir edemedik. Onu layıkıyla gerçekten anlayamadık ve tanıyamadık. Anlayamayınca, tanıyamayınca Gerçekten sevemedik. Eğer sevseydik, anlasaydık, tanısaydık, severdik. Eğer sevseydik, ne olurdu? Tek kelimeyle kurban olurduk. Kurban. Allah yolunda... Marican'ı feda edip cenneti almak demek, onun yolunda kurban olmak demektir. Eğer biri nefsini kurban ederse, Allah'tan hakiki varlığı alır. Allah kurban olmayı emretmişse, ondan bir şey almak için değil, ona vermek için. Nasıl ki Hazreti İbrahim Hazreti İsmail'i kurban etmek istediğinde Allah buna müsaade etmedi. Neden Allah bunu öylesine ona emretti? Ona vermek için. Neyi vermek için? Allah İbrahim'i bir takım kelimelerle imtihana tabi tuttu buyurdu. O da hepsinin gereğini yerine getirince Allah buyurdu ki ona seni insanlara, insanlığa imam kılacağım. Allah İbrahim'i dost edindi dedi. Allah'a dost olmak öyle kolay bir şey değildir. Allah'ın imtihana tabi tuttuğu kelimelerle, kelime demek, ağır şey demek. Şiddetli şey demek, şiddet. Şiddetli imtihan. Evet, şiddetli imtihanlarla, İmtihana tabi tuttu, o da gereğini yerine getirince Allah onu dost edindi ve seni insanlara imam kılacağım dedi. Ne yaptı önce? Nemrud'un ateşiyle imtihana tabi tuttu. Ateşe atılınca hasbunallahu vekil dedi. Vekil olarak Rabbim bana yeter. Nasıl Rabbine güvenmiş? Nasıl bir güvendir? Ama sonuçta o da bizim gibi bir insan. Niye biz güvenmiyoruz? Niye güvenemiyoruz? Nasıl güvenemiyoruz? Güvenmemek Allah'a saygısızlık olmaz mı? Haksızlık olmaz mı? Allah'ın hakkını takdir edememek olmaz mı? Asıl saygısızlığı kendimize, imanımıza yapıyoruz. Bu iman, imanda değildir. Böyle iman olmaz. Seni kabul ediyorum, iman ediyorum fakat sana güvenmiyorum. Böyle iman olur mu? Evladını kurban etmekle imtihan oldu. Ama gereğini yerine getirdi. Allah bunları bize niye anlatıyor? Allah İbrahim'i halil edindi, veli edindi, dost edindi dedi ya, sen bana dost mu olmak istiyorsun? Senin böyle bir fikrin, böyle bir düşüncen mi var? Böyle bir nimetin havadan gelmeyeceğini bil. Sen bunu istiyorsan seni imtihana tabi tutarım. Herkesin imtihanı ona göredir. Allah hiç kimseyi kazanamayacağı bir imtihana tabi tutmaz, geçemeyeceği bir yerden onu geçirmez, çekemeyeceği bir yükü ona yüklemez. Sanında böyle bir imtihan var demektir. İmtihanı kabul ettim demektir bu. Evet, Doğrusu, Kulluğumuza bakıp, imanımıza bakıp, amelimize bakıp, Rahman ve Rahim olan Rabbimizden hayal ediyoruz. Allah bizi huzura alsa, kulum sana nasıl bir muamele yapmamı istiyorsun diye sorsa, perde açıldığı için hiç kimse başını kaldıramaz, ya Rabbi beni cennete gönder diyemez. Çünkü bunu hak etmemiştir, o bunu biliyor. Onun için Allah, Resulullah Efendimiz buyuruyor diye, hiç kimse ameliyle cennete gidemez. İşi onun rahmetine kalmıştır. Bir tek umudu, bir tek şansı vardır. Nedir o? Sen rahmansın ya Rabbi. Sen rahimsin ya Rabbi. Ben amelime güvenmiyorum, senin rahmaniyetine güveniyorum. Sen benim rahman Rabbimsin. Sen benim Rahman Rabbimsin diyebilmesi için onun da insanlara, mahlukata, varlığa evet, rahmetini göstermiş olması gerekir. Yoksa sen benim Rahman Rabbimsin diyemez. Çünkü Allah'ın Rahman ismi onda tecelli etmemiş. Etmemişse, Allah'a Rahman dememişse yani dese tecelli edecek. Tecelli etmediği için Allah'a Rahman dememiştir. Allah'ın Rahman ismi onun için tecelli etmez. Evet. Sözü fazla uzatmışım galiba. Birkaç tane soru var. Onları da okuyayım. Bir sohbetinizde demiştiniz ki namazda Fatih'a'yı okuduğunuzda İyâkene abudu ve İyâkene estaîn dediğimizde kalbimizin titremesi gerekir. Eğer bunu yapamıyorsak ve yapmak istiyorsak ne yapmalıyız? Gönlünüzü sohbet esnasında aşmanız gerekir. Allah'a aşık olmanız gerekir. Bu hitabı yaparken İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in derken Resulullah Efendimiz'in miraçta durduğu yerde durmanız gerekir. Gönlünüzü orada durdurmanız gerekir. Bu hitabı direkt Allah'a yapmanız lazım. Çünkü İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in diyorsun. Bunu direkt Allah'a söylüyorsun. Eğer bunu Allah'ın huzurunda direkt Allah'a söylemedinse o anda aklında ne varsa bunu ona söylemiş oldun. Ya cenab yalnız sana abd oluyorum dedim. Yalnız o aklındaki gönlündekini abd oluyorsun ki namazda Allah'ın huzurunda bile onunla meşgul olsun. Namazda durmak bile seni Allah'ın huzurunda durdurmadıysa sen ne zaman Allah'ın huzurunda duracaksın? yapmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Bu ayeti unutmamamız lazım. Onun için o ders kağıdına bile yazdırdık ki o gönlümüze nakş olsun. O an geldiğinde ya kene abduve ya kenestain diyeceğimiz zaman bunu direkt Rabbimize, direkt Allah'a söylediğimizi unutmayalım diye onu öyle yaptık zaten. Eğer biri bunu yapmazsa namazda uç yerde Allah'ın huzurunda olduğunu unutmaman gerekir. Yoksa alimlerimiz, bütün alimlerin söz birliğiyle o namaz namaz değildir dedi. Hatta namazı iade etmesi gerekir mi, gerekmez mi? Ne dediler? Gerekir. Namazı iade etmesi gerekir dedi. Nerede? Üç yerde ne söylediğini bilmesi lazım dedi. Birincisi iftitah tekbirini getirirken, ilk Allahu Ekber derken namazda duracağını, namaza niyet etmesi gerekir. Namaza duracağını, huzura çıkacağını, milaca çıkacağını bilmesi gerekir. Yani böyle kuri kuriya Allahu Ekber deyip el bağlamak yok. Allahu Ekber derken namaza girdiğini bilmesi gerekir. Allah'ın huzurunda durduğunu bilmesi gerekir. İkincisi, Fatiha'yı okurken, İyâkena'bdu ve iyâkenesne'in derken bunu Allah'a söylediğini bilmesi gerekir. Üçüncüsü, oturduğunda son oturuşta üç tane dediler çünkü namaz dört rakası son oturuşta kelime-i şehadet getirirken eşhedü en la ilahe illallah derken o parmağını kaldırıyor ya ne söylediğini bilmesi gerekir dediler yoksa namazı iade etmesi gerekir dedi hiç namaz olmamış hiç namaza girmemiş demektir asıl namaz nasıldı bütün namaz boyunca Allah'ın huzurunda durarak ne söylediğini bilmekti. Eğer böyle kılmadıysa namazı iade etmek gerekiyormuş. Yani yeniden kılmak gerekiyormuş. İbadetlerimize gereken kıymeti, değeri, önemi vermemiz gerekiyor. Öyle elbisemizi soyup atar gibi değil. İbadetimizin bizi her türlü kötülükten, aşırılıktan alıkoyması lazım. İmanımızı artırması lazım. Bizi Allah'a yaklaştırması lazım. Yoksa ibadeti, namazı bir borç gibi kılıp eğilip kalktık tamam dersek bu namaza hakarettir. Bu namazı küçümsemektir. Ben sohbetleri anlamayı çok istiyorum, dinliyorum ama Türkçe çok anlamadığım için çok üzülüyorum. Bazılarını tek anlıyorum. Allah size iki kat ihsan etsin inşallah. Eğer dinlerken zorlanıyorsak, Resulullah Efendimiz buyurdu, bir ibadeti yaparken, Kur'an'ı okurken mesela zorlanıyorsak ona iki kat sevap vardır dedi. Mücadele etmiş. Dinlemek için, anlamak için mücadele ettik. Duamız her neyse, niyetimiz her neyse Allah onu ikram eder. Bizim anladığımız kadarıyla anlarız. Gerisini Allah bize anlatır. Allah bize öğretir. Allah gönlümüze tecelli eder. yapabildiğimiz kadarıyla, anlayabildiğimiz kadarıyla anlamaya devam ediyoruz inşallah. Evet, arkadaşlar faizle ilgili bir soru sormuşlar. Okuyayım o zaman. Bir tanıdığımızın faizle borcu vardı, biz o faiz ödemesin diye ona boş para verdik. O kişi dedi ki, ben ileride size paranızın faizini vereyim, biz kabul etmedik. Şimdi diyor ki ben size bir hediye alayım. Biz bu hediyeyi kabul edersek faize girer mi? Faizin arasıdır. Evet. Eğer bir hediye alınacaksa böyle olmaz. Sonuçta o faize girmesin diye, faiz ödemesin diye ona borç para vermişiz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, bir mümin bir mümine borç verirse, her gün için o borç verdiği para, onun için sadakaya yazılır. Her gün için sadaka yazılır. Sadakayı bir sefer veriyorsun, ama borç verdiğinde, her gün için sadaka olarak Allah onu kabul eder. Çünkü buyurdu, sadakayı herkes isteyemez, ama borcuyla, Herkes isteyebilir. Boş isteyince rencide olmaz, kötü duruma düşmez yani. Onun için borç vermek diye onu öyle basite almayalım. Eğer bir hediye alırsa bu sevabınız gider, sıfır. Diyelim ki verdiniz, altı ay sonra ödedi size. Her gün için o para size sadaka olarak yazılmış... Ama o borç verdiğiniz için size bir hediye alırsa ya da 5 lira faiz verirse o sevap komple silindi. Karşılığını dünyada aldınız. İnşallah anlaşılırmıştır. Namazın kazası var mıdır? Namazın kazası yoktur. Namazın kazası yoktur ama Namazın kazası yoktur derken, kimse öyle işte ben şimdi kılmayayım sonra kılarım deyip namazı kazaya bırakamaz. Çünkü namaz müminin miracıdır. Allah uğrunu günde beş sefer huzure davet ediyor. Yok ben gelmeyeyim, on gün sonra geleyim birden o her gün beş günlük şeyi telafi edelim, kaza edelim desek olur mu? Olmaz. Namaz ruhun gıdasıdır. Namaz her gün, günde beş sefer bu gıdasını almalıdır. Nasıl ki vücut her gün gıdasını alması gerekiyorsa, namaz da ruhun gıdasıdır. Allah'ın huzuruna çıkıp, gönlüyle Allah'a dönüp, Allah'ın tecellisine mazhar olması gerekir. Yani Allah'ın huzurunda olduğunu tattığında o tecelli alıyor zaten. Vücudun yani manevi olarak ruhun günde beş sefer buna ihtiyacı vardır. Bir sene boyunca namaz kılmadım, şimdi kazaydayım. Sen namazı ne zannediyorsun? Namazı böylesine hafife alamaz kimse. Onun için namazın kazası olmaz. Ama öyleyle ikindiyi birbirine bağlayabilir. İkindiğiyle akşamla yatsıyı birbirine ne yapabilir? Ururlayabilir, yani birleştirebilir. Birleştirip öyle kılabilir. Diyelim ki bir gün boyunca namaz kılmadı. Kılamadı, imkanı olmadı. Gerçekten imkanı olmadı akşam olduğunda hepsini üst üste kılmalıdır. Bu namazlar kazaya kalmamış. Kaza diye ne deniyor? İşte beş tane namaz kılmadı sonra kazaya eğilsin. Yetmiyor. Adam öldü kılmadı. Evet, İmam efendi soruyor. Kaç yıllık namazı var? Ne kadar ömrü var? Hadi getirin iskatını şey yapalım namazını boş parayla ödeyelim, hal edelim. Para çok kıymetli bir şey ya, çok değerli ya. Paranı hal etmediği bir şey yok demektir. Oruç mu var? Hemen parayı şey yapalım, halledelim edelim. İskat. Senin o yediğin para zehirdir be. Kandır, senin yediğin kandır, kan. Adam Allah'ın huzuruna gitmemiş, sen onu parayla telafi etmeye çalışıyorsun. Böyle saçmalık olur mu? Allah'ın davetine icabet etmemiş. Namazın kazası yoktur. Neden? Gerekçesini söyleyeyim. Mesela herkes bunu biliyor. Bunu bilmeyen hiç kimse yoktur. Eğer hastaysan bu durumda ne yapman gerekir? Namazı oturarak kılman gerekir. Abdest alamıyorsan teyemmüm yapman gerekir. Oturarak kılamadın yatarak kılman gerekir. Yatarak kılamadın başınla kıl. Olmadı gözünle kıl dedi. Hiç açık kapı bırakmadı. Namaz nasıl kazaya kalsın? Kazası yoktur ki böyle söylüyor. Ama oruç için aynı şey geçerli değil. Ne buydu ayet kerimede? Hastaysanız veya yolcuysanız Ramazan ayında tutamadığınız oruçların sayısınca oruç tutun, sayıyı tamamlayın dedi. Ama namaz için öyle söylemedi. Mesela aybaşı olmuş bir kadın Namaz kılamıyor. Değil mi öyle? Bu durumda oruç da tutmuyor. Ama temizlenince ne yapıyor? Orucunu kaza ediyor. Namazı kaza ediyor mu? Etmiyor. Niye etmiyor? Namazın kazası yok onda. Yani insan biraz böyle aklıyla bakmaz mı? Namazın kazası yoktur. Onun için öyle namazı kaza etmeye de çalışmayalım. Ne yapalım o zaman? İstediğin kadar namaz kılarsın. Namaz kılabilirsin. Gece gündüz namaz kılabilirsin. Ama ben namazı kaza ettim deme. Onu telafi ettim deme. O telafi edilecek bir şey değildir. Allah seni huzura davet ettiysen sen huzura gitmedin. Bu telafi olmaz. Bir kere bunu unutalım. Bir de çok namaz kılmak kılmaya çalışmak yerine, farzın dışında yani, kaliteli namaz kılmaya çalışalım. Kaliteli. Namazımız kaliteli olsun. İbadetlerimiz kaliteli olsun. Evet, Resulullah Efendimiz buyurmuştu, insanlar madenler gibidir. Kimi altın gibi, kimi gümüş gibi, kimi demir gibi, kimi mücevher gibi, kimi pasli teneke gibidir. insanlar İnsanın hali neyse ibadeti de, ibadetinin kalitesi de odur. Kaliteli insan olmaya çalışalım, kalitemizi yükseltmeye çalışalım, ibadetimizin kalitesini yükseltmeye çalışalım. Yani öyle bir namaz kılalım ki Allah'ın huzurunda durup her şey bizim için yok olsun. Mesela alimlerimiz anlatıyor, Hz. Ali'nin kıldığı namazı anlatıyor. Ne dediler? Savaş esnasında bacağına ok saplanmıştı. Çıkaramadılar Hz. Ali buyurdu ki ben namaza durayım onu öyle çıkarın namaza durdu bunlar parçaladılar çıkardılar diktiler selam verdiğinde ne dedi evet. ne yaptınız hiç duymamış hiç işitmemiş farkına varmamış işte namaz işte miraç budur en azından ona biraz benzesin en azından bir dakikası ona benzesin en azından bir rekattan bir parçası ona benzesin. Kendimizi kaybedelim orada. Orada kaybolalım. Yoksa namaz, bir yıllık namaz var, beş yıllık namaz var. Hadi eğil kalk, hadi eğil kalk. Gaza oldu namaz. Bu namaz değil ki. Namaz, müminin miracıdır. Kim söyledi? Senin peygamberin öyle söylemiş. İş bitti. Namazın miracı olsun. Huzurda, Allah'ın huzurunda... Dürüş olsun. Allah'ın huzurunda dur ki Allah seni huzuruna kabul etsin. Eğer sadece eğilip kalksak bedenimiz namaz kılmış, ruhumuz namazda durmamış. Ruhun Allah'ın huzurunda durması gerekiyor. Ruh itibariyle nereye gitmişsin? Eve gitmişsin, kavga etmişsin. İş yerine gitmişsin, çalışmışsın. Birine gitmişsin, konuşmuşsun. Başka yerde dolaşıyorsun. Sen namazda değildin ki. Bedenin namazda ruhun, gönlün başka yerdeydi. Bu namaz olmaz. Namazın namaz olabilmesi için ruhla bedenin beraber namaza durması gerekir. de evlenmek doğru müdür, günah mıdır? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediyse biri, Allah'ın indirdiği vahyi, kitabı kabul ettiyse biri, o mümindir. Öyle Alevi'dir, Şafi'dir, Hanefi'dir. Bunları söylemek büyük yanlış. Ne dedi mesela? Alevilerle evlenmek. Yani Alevi Müslüman midir, değil midir? Nasıl ki, mesela şu anda adam ben diyor Hanefiyim. Sana bakıyorsun ki küfür ediyor. Allah'a, peygambere küfür ediyor. Kur'an'a küfür ediyor. İnkar ediyor. Ama sorsan ben Müslümanım, ben Hanefiyim diyor, ben Şafii'yim diyor. Senin neren Şafii, senin neren Hanefi, senin neren Mümin? Aynı şey Aleviler için geçerlidir. Onların yüz türlüsü vardır. Nasıl ki ben sünniyim diyenler böyleyse onlar da öyledir. Eğer onlar, onlardan biri Allah'ı ve Resulünü kabul ediyorsa... Resulüne indirileni kabul ediyorsa, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa, o mümindir. Ona başka türlü bakmak küfürdür, şirktir. Onu küfürle itham etmek küfürdür. Evet. Bir de her bölgenin Alevileri farklıdır. Bir kısmı, hatta Alevili'yi din olarak kabul etmiş, elbette ki onlar dinden çıkmıştır. Bir kısmı evet. Hz. Ali'yi öyle bir öne getiriyor ki Resulullah Efendimiz'in önüne koyuyor. Elbette ki bu yoldan çıkmıştır. Ama söyledim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor. Resulullah Efendimiz'e indirilen Kur'an'ı kabul ediyorsa o mümindir. Ayrıca Hz. Ali Efendimiz'i sevebilir, sevmelidir. Sevilmez mi? Ehli Beyt sevilmez mi? Biraz önce onu anlattım. Onun manevi harını, Allah'ın huzurunda duruşunu anlattım. O sevilmez mi? Örnek alınmaz mı? Yolunda yürünmez mi? Biri onu seviyor diye o nasıl küfürle itham edilebilir ya da mümin olmamakla itham edilebilir? Onu sevmeyen kendinden şüphelensin. Eğer Hz. Ali'yi sevmek onun yolunda yürümekse, asıl müminler onu sever, veliler onu sever. Velayetin başıdır adam. Ben ilmin şehriyim, Ali onun kapısidir buyurdu. Evet, şöyle söyleyeyim. Nice alev, Aleviler var ki, bin tane ben sünniyim diyen onun tırnağı bile olmaz. Sırf adımız Müslümanmış, adımız Ehl-i Sünnetmiş, Ehl-i Sünnet ve Cemaatmış İsim bir işe yaramıyor. Allah sendeki cevhere bakıyor, imanına bakıyor. Allah senin takvana bakıyor. Cehenneme giren insanlar, ruh Allah'tan bir parça olduğu için ruh ne olacak? Cehennemde yanan Beden midir? Yani cevap, Allah ona yeni bir beden verir. Cehennemde yanan bedendir. O ruhunu kaybetmiştir. O Rabbini kaybetmiştir. Allah'ın kendisine nefettiği ruhtan mahrum kalmıştır. Ruh yok onda. Ne olmuş? Allah ayet-i kerimede ne buyurdu? Ayetlerimize iman etmeyenler, bizi dinlemeyenler, Allah'tan yüz çevirenler, Hayvan gibidir. Hatta hayvandan daha aşağı dedi. O insan değil. Allah ona hayvandan daha aşağı varlık dedi. Eğer onda ruh olsaydı, o ruhunu kaybetmeseydi, ruhunu kendisinden perdelemeseydi, hayvandan daha aşağı duruma düşer miydi? Düşmezdi. Ruhunu o kaybetmiş. Kendi ruhundan mahrum kalmış, yetmedi. O Rabbini de kaybetti. Çünkü Allah cehenneme girenlere, Evet, Resulullah Efendimiz buyurmuştu aleyhissalatü vesselam. İyice anlamak için bir parça, kısaca biraz izah edeyim. Cehennemin yedi kapısı vardır, cennetin sekiz kapısı vardır. Cehennemin her kapısından girenlerin halleri, küfürleri, şirkleri farklı farklıdır. En alttakinde ayet-i kerimede Allah buyurdu ki, münafıklar durur. Cehennemin en alt tabakasındakiler münafıktır. Onun bir üstündekiler müşriktir. Her katın azabı da farklı farklıdır. Üçüncü kattaki de iblistir. Müşriklerle münafıklar iblisin altındadır hala. Ateşe tapanlardır sonra. Yahudilerdir, Hristiyanlardır. Her kattaki ayrı ayrıymış, köfrünün şiddetine göre şiddetliymiş. Görünüşe bakılırsa Allah onlara hitap edip susun, bir daha benimle konuşmayın buyurduğunda azapları biter, her biri kendi azabını tamamlamış olur. Evet buyurdu ki herkes gideceği yere cehennemde gider. Resulullah Efendimiz'in kullandığı kelimeyi söyleyeyim. Buyurdu ki nice bin yıllar orada kalırlar, nice bin yıl. Onlar Allah'a dua etmeye devam ederler, yalvarmaya devam eder. Nice bin yıl dedi. Artık kaç bin yıl, onu Allah biliyor. En sonunda Malik'e derler ki cehennem ehli, Malik bütün o katların hepsinin sorumlusudur. Bir kere olsun, bizi Rabbimizle buluştur derler. Rabbimiz bizi muhatap alsın. Bunu sen yap. Biz dua ediyoruz. Rabbimiz bizi kabul etmiyor. Diyor Malik der ki evet ya Rabbi malum olduğu üzere bunlar bir sefer Rabbimiz bizimle konuşsun diyorlar. Nice bin yıl cehennemde kalmışlar ama her birinin gördüğü azap farklı farklıdır. Küfrünün şiddetine göre azap görmüştür. Evet görünüşe bakılırsa azapları tamamlanmış. Evet diyor Allah onlara hitap eder. Ayet-i kerimede Allah buyurdu. Allah onlara buyuracak ki susun bir daha benimle konuşmayı. Allah'ın onlara yaptığı hitap bu hitaptır. Bu ayeti tefsir ederken Resulullah Efendimiz buyurur bunu. Buyurdu ki ondan sonra cehennem ehli cehennemdeki azabı tatmaz olur. Bu hitabın şiddetinden dolayı. Bu hitap onlara öyle bir şiddetli gelir ki, onlara öyle bir azap olur ki artık anlarlar ki Rablerini ebediyen kaybetmişler. Bu şiddetli azap karşısında cehennemin azabını hissedemez olurlar dedi. Ebedi bir kaybediş. Devam ediyor Yalnız, buyurdu ki, bunu nasıl anlamamız gerekir? Onlar orada kalmaya devam ederler ama Rabbini kaybetmek o kadar şiddetli bir azaptır ki cehennemin azabı yanında hiç kalıyor, oyun tadamaz oluyor. onu hissedemez oluyor yani. Evet, Allah'ın cehennem erine bu hitabından sonra cehennem ehline azap yoktur dedi. Artık hayvan gibi olmuş, Rabbini kaybetmiş. buyurdu ki evet, cennet ehli de cennete yerleşir en son Allah perdeyi açıp cennet ehline hitap eder evet. selamın kavlen min rabbin rahim onlara rahim olan Rablerinden selam vardır selam sözü vardır söz Allah hitap edip söyleyecek ya, selamım üzerinize olsun Buyurdu ki cennet ehli perde açılmış, Allah'ın cemalini müşahede ediyor, Allah onlarla sohbet ediyor, hitap ediyor. Bütün cennet ehli cennete olduğunu unutur buyurdu. Hiç kimse nerede olduğunu bilemez. Bu nimet karşısında bu öyle büyük bir nimettir ki cennetin bütün nimetleri unutulur. Hatta buyurdu ki o perde kapanmasa, bin yıl öyle kalsalar, Allah'ın cemalini müşahede etseler ne kimse az kalır, acıhır, susar, ne de bir şey ister. Nerede olduğunu bile hatırlayamaz. Bu böyle bir nimettir dedi. Bu demek değil ki cennet kaybolduğu manasına gelmiyor yalnız. Cennet durmaya devam ediyor. Bu büyük nimetin karşılığında, karşısında nimeti unutuyorsun. Cehennemin azabı da öyleydi. Azap bitti derken bu büyük azabın karşısında o azabı artık hissedemez oluyorsun. Allah cennet eline perdeyi kapatır. Onlar sonra bir de bakıyorlar ki evet, cennet edir. Elbette ki her anda o müşahideyi ister. Resulullah Efendimiz onu da tarif ederken buyurdu ki herkes marifetine göre, amirine göre Allah'ın cemalini müşahide eder cennette. Kimisi Nasıl ki senede iki bayram varsa böyle bayramdan bayrama müşahede eder. Kimisi ayda bir müşahede eder dedi. Kimisi cumadan cumaya müşahede eder dedi. Kimisi her gün müşahede eder. Kimisi de evet her anda müşahede eder dedi. Cennetteki Allah'ın cemarını da müşahede de farklı farklıymış. Cehennemdeki azap da böyleydi. Evet. Cehennemdekiler Ruhlarını kaybetmişler. Ruh Allah'ın kuruna nefrettiği Hazreti insan olması için beşer olmaktan çıkıp Hazreti insan olması için nefettiği ruhtur çünkü. Allah'ı kabul etmeyen bir kafir, bir müşrik, bir münafık şu anda da kendi ruhundan mahrumdur. Ruhu onunla beraber değildir. Ruh onunla beraberdir. O kendi ruhuyla beraber değildir. Kendi ruhundan mahrumdur. Onu kaybetmiştir ben namaz kıldığımda ya ne'abudu ve ya nesta'in'' dediğim dediğimde bana her zaman esneme geliyor. Bu durum beni çok üzüyor. Bunun geçmesi için ne yapmalıyım? Bunu söylemiştim galiba. Eğer esneme geliyorsa, Resulullah Efendimiz buyurdu ''Esneme şeytandandır.'' Bu durumda ne yapmamız lazım? Şeytandan kurtulmak için miraca çıkmamız lazım. Şeytan oraya gelmiyor. Eğer gönlümüz miraca giderse, Allah'ın huzurunda durursa, şeytan gelemez, vesvese de veremez. Bizi alıp başka tarafta da dolaştıramaz, esneme de gelmez. Biz Rabbimizden ayrılıp dünyaya gönderildiğimiz zaman o anı nasıl kaldırabildik? O anda ne haldeydik? Evet. O anı nasıl kaldırabildik, ne haldeydik? Allah bizi dünyaya kemale erelim diye gönderdi. Ben bu sınavı, bu imtihanı en güzel şekilde kazanır ve geri dönerim dedi. Şu anda dünyaya gelmeyenler orada bekliyor, sırasını bekliyor, gelecek. Buradan gidenler de oraya gidiyor. Bütün ruhlarda tecelli eden Allah'ın nuru vardır. Kimisi dünyaya geliyor, geri giderken kapkara gidiyor. Kimisi geliyor. Evet, o nurunu kat kat artırmış olarak geri gidiyor. O kaybetmiş olarak gidenler, o nurunu kaybetmiş olarak gidenler o diğerleri tarafından onlar hakkında söyzanda bulunuluyor. Evet, yani siz nasıl becerin becerdiniz gittiniz böyle Allah'ın size verdiğini onun da üzerine koyup kaybettiniz. Oysaki kazanıp gelmeniz gerekirdi. Kemale erip gelmeniz gerekirdi. Size verdiğini de sermaye de kaybettiniz yani gibisinden. Ama oraya göre burası bir gündür yalnız. Yani bir günde gelip gitmişler. Onlar onu bir gün olarak görüyor, biliyor. Ama bir geliyor, bir darıyor içine. Onu uzun bir ömür olarak zannediyor. Oradakilere göre bir gündür. Gelenler kendinden emindir. Kazanıp öyle gideceğiz diye. Evet, onlar biliyor ki, gelmeden kemale erilmez, Hazreti insan olunmaz. Ne diyoruz? Bizi huzurunda mahşub etme ya Rabbi. Amin. Bizi rahmetinden mahrum etme ya Rabbi. Amin. Bizi rahmetinin içine aldıklarından eyle ya Rabbi. Amin. Rahmetinle muamele ettiklerinden eyle ya Rabbi. Rahmetinle gönlüne tecelli ettiklerinden eyle ya Rabbi. Rahman isminin bizim üzerimizde insanlara, mahlukata tecelli etmesini ihsan eyle. İkram eyle ya Rabbi. Allah hepinizden razı olsun.